Gregor Samsa bir sabah 16 düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtının üstünde yatmaktaydı. Ve başını biraz kaldırdığında bir kubbe gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere ayrılmış karnını görüyordu. Karnının tepesindeki yorgan neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi... Ve tutunabileceği hiçbir nokta kalmamış gibiydi. Gövdesinin çapıyla karşılaştırıldığında acınası incelikteki çok sayıda bacak gözlerinin önünde çaresizlik içerisinde parıltılar saçarak sallanıp durmaktaydı. Ne olmuş bana böyle diye düşündü. Gördüğü düş değildi. Biraz küçük ama normal yani içinde insanlar yaşasın diye yapılmış olan odası ezbere bildiği dört duvarın arasında eskiden nasılsa şimdi de öyleydi. Üstünde paketten çıkarılmış kumaş örneklerinin, Samsa'nın uğraşı pazarlamacılıktı, yayılı olduğu masada, kısa süre önce resimli bir dergiden kesip altın yaldızlı güzel bir çerçeveye yerleştirmiş olduğu bir resim asılıydı. Kürk şapkalı ve kürk atkılı bir kadın vardı resimde. Kadın, kollarının dirsekten aşağı kalan kısımlarını tümüyle içine alan ağır bir kürk manşonu dimdik oturduğu yerden izleyiciye doğru kaldırır gibiydi. Gregor... Daha sonra bakışlarını pencereye yöneltti ve kasvetli hava yüzünden yağmur damlalarının pencerenin çinko pervazına çarptığı duyuluyordu, içini büyük bir hüzün kapladı. Biraz daha uyusam ve bütün bu saçmalıkları unutsam nasıl olur diye düşündü. Gel gelelim bunu gerçekleştirebilmesi tümüyle olanaksızdı. Çünkü Gregor Samsa sağ yanına yatıp uyumaya alışkındı. Oysa o andaki durumu kendini böyle bir konuma getirmesine izin vermiyordu. Sağına dönmek için nedenli güç harcarsa harcasın yine sırtüstü konumuna geri dönüyordu. Başarmayı belki yüz kere denedi. Çırpınan bacaklarını görmemek için gözlerini kapattı. Ve ancak yan tarafında o ana değin yabancısı olduğu hafif derinden gelen bir acı duymaya başladıktan sonradır ki çabalamayı kesti. Aman tanrım diye düşündü. Ne kadar da yorucu bir uğraş seçmişim meğer Günlerim hep yolculuk etmekle geçiyor İşin bu yanı mağazadaki asıl masa başı işine oranla çok daha yıpratıcı Üstelik yolculuğun benim için bir de aktarma trenlerinin peşinden koşmak Düzensiz ve kötü yemeklere yargılı olmak insanlarla sürekli değişen, asla sürekli kazanmayan Hep içtenlikten uzak ilişkiler kurmak zorunluluğu gibi sıkıntıları da var Şeytan alsın bütün bunları Karnının üstünde hafif bir kaşıntı duyumsadı. Başını daha iyi kaldırabilmek için sırt üstü konumda ağır ağır yatağın baş ucuna doğru süründü. Kaşınan yeri buldu. Burada ne olduğunu anlayamadığı bir sürü küçük ve beyaz nokta vardı. Ayaklarından birini oraya dokundurmak istediyse de hemen geri çekti. Çünkü değmesiyle birlikte her yanına bir titreme nöbeti kaplamıştı. Yine eski konumuna kaydı. Bu erken kalkma yok mu diye düşündü. İnsanı aptala çeviriyor. İnsanın uykusunu alması gerekir. Başka pazarlamacılar harem kadınları gibi yaşıyorlar. Örneğin ben aldığım siparişleri firmaya iletmek üzere öğlenden önce otele geri döndüğümde ötekiler daha kahvaltıda oluyorlar. Ben patronuma böyle bir şey yapmaya kalkışsam hemen o anda kapı dışarı edilirim. Ama kim bilir? Belki de çok iyi olurdu böyle bir şey benim için. Annemle babam yüzünden kendimi tutuyor olmasaydım eğer işimden çoktan ayrılırdım. Patrona çıkar ve ne düşündüğümü olduğu gibi söylerdim. O zaman kürsüsünden düşerdi herhalde. Üstelik kürsüye oturup çalışanlarla öyle yani yüksekten konuşmak da başlı başına tuhaf bir davranış. Hele kendisiyle konuşulan görevlinin patronun kulağının ağır işitmesi nedeniyle kürsüye iyice yaklaşmak zorunda olduğu da göz önünde tutulursa. Öte yandan henüz tüm ümitlerin yitirilmiş olduğu da söylenemez. Annemle babamın patronu olan borçlarını ödemeye yetecek parayı bir kez biriktirdim mi ki daha 5-6 yıl sürebilir bu, o zaman mutlaka yapacağım düşündüğümü. İşi kökünden bitireceğim. Ama şimdilik yataktan çıkmak zorundayım. Çünkü trenim saat 5'te kalkıyor. Ve gece masasının üstünde işlemekte olan çalar saate baktı. Aman tanrım diye düşündü. Saat altı buçuktu Ve akreple yelkovanın ilerleyişi sürmekteydi. Saat buçuğu bile geçmiş, yediye çeyrek kalıya yaklaşmıştı. Yoksa çalmamış mıydı saat? Yataktan saatin doğru, yani dörde kurulmuş olduğu görülüyordu. Hiç kuşkusuz çalmıştı da. Evet ama çaları, eşyaları yerinden oynatacak denli güçlü olan saati duymayıp uyumayı sürdürmüş olması düşünülebilir miydi? Gerçi sakin uyumuş olduğu söylenemezdi ama herhalde o ölçüde de derin olmuştu uykusu. Peki şimdi ne yapacaktı? Bundan sonraki tren saat 7'de kalkıyordu. O trene yetişebilmek için deli gibi acele etmesi gerekirdi. Üstelik kumaş örnekleri de daha sarılmamıştı ve Gregor Samsa kendini hiç de çok dinlenmiş, çok canlı duyumsamıyordu. Trene yetişse bile patronun bir öfke nöbetine yakalanmasını önleyemezdi. Çünkü onu karşılamak için saat beş trenini beklemiş olan ve mağazanın ayak işlerine bakan görevli onun treni kaçırdığını patrona çoktan haber vermiş olmalıydı. Patronun kayıtsız şartsız uşağı olan bu adamda ne kişilik ne de akıl vardı. Peki hasta olduğunu söyleyip işe gitmese? Böylesi çok nahoş ve kuşku uyandırıcı bir davranış olurdu. Çünkü Gregor... Beş yıllık hizmeti boyunca bir kez bile hastalanmamıştı. Patron kesinlikle yanına sigorta doktorunu da alıp gelir, annesiyle babasını oğullarının tembelliğinden ötürü suçlar ve tüm itirazları sigorta doktoruna atıfta bulunarak geçersiz kılardı. Bu doktora göre dünyada yalnızca son derece sağlıklı ama işten kaçan insanlar vardı. Ama doktor şimdi kendisinin olayında gerçekten tümüyle haksız sayılabilir miydi? Çünkü Gregor uzun bir uykunun ardından hakikaten gereksiz bir mahmurluğun dışında kendini çok iyi hissediyordu. Ve üstelik çok da büyük bir iştahı vardı. Gregor bütün bunları yataktan çıkıp çıkmama konusunda bir karara varmaksızın hızla kafasından geçirdiği sırada saat yediye çeyrek kalayı vurmuştu. Yatağının baş kapıya dikkatle vuruldu. Gregor diye seslendi bir ses annesiydi. ''Saat yediye çeyrek var. Sen yola gitmeyecek miydin?'' ''O yumuşak ses.'' Gregor, kendi yanıt veren sesini duyduğunda korktu. Bunun eski sesi olduğu herhalde kesindi. Ama bu sese, alttan alta bastırılması olanaksız acı bir ıslıkla karışıyor ve bu ıslık, sözcüklerin netliklerini ancak ilk anda koruyor, hemen ardından sözcükleri karşıdakini kulaklarına inanamaz kılacak denli bozuyordu. Gregor aslında ayrıntılı yanıt vermek ve her şeyi açıklamak istiyordu. Ama bu koşullar altında, ''Evet, evet, teşekkür ederim anne, şimdi kalkıyorum.'' demekle yetindi. Aradaki ahşap kapı nedeniyle Gregor'un sesindeki değişiklik herhalde dışarıdan anlaşılmıyordu. Çünkü annesi bu açıklamayı yeterli görerek uzaklaştı. Ancak bu kısa söyleşi, Gregor'un normalin tersine, hala evde olduğu noktasına ailenin öteki üyelerinin dikkatini çekmişti. Ve babası, odanın iki yandaki kapılarından birine, gerçi yavaş ama yine de yumruğuyla vurmaya başlamıştı bile. ''Gregor! Gregor!'' diye seslendi. ''Ne oldu?'' Ve kısa süre sonra, daha derinden gelen bir sesle yine uyardı. ''Gregor! Gregor!'' Öteki kapının arkasındaysa kız kardeşi alçak sesle yakınıyordu. Gregor iyi değil misin yoksa bir isteğin var mı? Gregor her iki yana da tamam hazırım diye yanıt verdi. Ve sözcüklerin arasına uzun aralar sokarak sesinin tüm çarpıcı yanlarını gidermeye çalıştı. Bunun sonucunda babası kahvaltısının başına döndü ama kız kardeşi fısıldamayı sürdürüyordu. Gregor yalvarırım aç kapıyı. Oysa Gregor kapıyı açmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Tersine yolculukları sırasında edinmiş olduğu bir alışkanlığı evde bile olsa gece bütün kapıları kilitleme alışkanlığını övmekteydi. Niyeti önce sakin sakin ve kimse tarafından rahatsız edilmeksizin kalkmak, doğru dürüst kahvaltı etmek ve ne yapacağına ancak ondan sonra karar vermekti. Çünkü yatakta düşünerek mantıklı bir sonuca ulaşamayacağını artık iyice anlamıştı. Daha önce de çoğu kez, belki de yatakta biçimsiz yatmaktan kaynaklanan hafif bir sızı duyduğunu ama kalktıktan sonra bunun kuruntudan başka bir şey olmadığını anladığını anımsıyordu. Şimdi merakı, bugünkü kuruntularının nasıl dağılacağıydı. <gülüyor> Kafka'nın dönüşümünü dinlemeye devam ediyoruz. Sesindeki değişikliğin, şiddetli bir soğuk algınlığının yani ömürleri yollarda geçenlere özgü bir meslek hastalığının öncüsü olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Yorganı üstünden atmak çok kolaydı. Gövdesini biraz şişirince yorgan kendiliğinden aşağı düştü. Ama işin ondan sonrası özellikle gövdesinin bu denli geniş olması nedeniyle güçleşmişti. Doğrulabilmek için kollarının ve ellerinin varlığı gerekliydi. Gel gelelim onların yerine sürekli en değişik hareketleri sergileyen üstelik de hareketlerini denetimi altına alamadığı bir sürü minik bacağı vardı. Bacaklardan birini kıvırmak istediğinde aldığı ilk sonuç bu bacağın ileri doğru uzanması oluyordu. Ve sonunda bacağını istediği konuma getirmeyi başarsa bile bu olana dek öteki bacakları zincirden boşanmışçasına son derece canlı ve acı verici bir hareketlilikle çırpınıp duruyorlardı. ''Önce böyle uyuşuk uyuşuk yatıp durmaya son vermeli.'' dedi Gregor kendi kendine. İlk olarak gövdesinin aşağı bölümüyle yataktan çıkmak istiyordu. Ama henüz hiç görmediği ve nasıl bir şey olabileceğini de doğru dürüst kesiremediği bu bölümü hareketlendirmenin son kerte zor olduğunu anladı. Gövdesinin alt bölümü yerinden çok ağır oynayabiliyordu. Ve Gregor sonunda neredeyse çıldırmış gibi... Tüm gücünü toplayıp her şeyi göze alarak kendini öne doğru ittiğinde yanlış yön seçişinden ötürü şiddetle karyolanın ayak ucundaki demirlere çarptı. Duyduğu yakıcı acı ona gövdesinin alt bölümünün şu anda belki de en duyarlı yeri olduğunu öğretti. Bundan ötürü önce gövdesinin üst bölümünü yataktan çıkarmayı denedi ve başını dikkatle yatağın kenarına doğru çevirdi. İstediğini kolayca yaptı da. Ve gövdesi genişliğine ve ağırlığına karşın sonunda ağır ağır başın döndüğü yönü izledi. Ama başını en sonunda yatağın dışında boşlukta tuttuğunda bu konumda daha çok ilerlemekten gözü korktu. Çünkü kendini böylece düşmeye bıraktığı takdirde başını ancak bir mucize yaralanmaktan kurtarabilirdi. Ve Gregor'un bilincini özellikle içinde bulunduğu anda kesinlikle yitirmemesi gerekiyordu bu tehlikeyi göze almaktansa yatakta kalmayı yeğledi. Ne var ki, aynı çabayı bir kez daha harcamasının ardından, derin bir iç çekişle yine eskisi gibi yattığında, bacaklarının da birbirleriyle büyük bir olasılıkla eskisinden beter boğuştuklarını görüp, bu başına buyrukluğu dinginliğe ve düzene dönüştürebilmek için herhangi bir olanak bulamadığında, artık yatakta kesinlikle kalamayacağını, Yataktan kurtulması için en ufak bir ümit ışığı bulunsa bile bu uğurda her şeyi feda etmenin en akıllıca davranış olduğunu bir kez daha düşündü. Aynı zamanda da soğukkanlı hem de olabildiğince soğukkanlı bir düşünme eyleminin çaresizlik içinde verilen kararlardan çok daha iyi olduğunu anımsamayı unutmuyordu. Öyle anlarda bakışlarını elinden geldiğince dikkatle pencereye çeviriyordu. Ama dar caddenin karşı yanını bile gözlerden gizleyen sabah sisinin görünüşü ne yazık ki güven ve iyimserlik aşılayabilmekten uzaktı. Yedi oldu bile diye söylendi çalar saatin yeniden vurmasıyla birlikte. Yedi oldu bile ve yoğun sis daha kalkmadı. Ve çok kısa bir süre boyunca mutlak sessizlikle birlikte gerçek ve doğal koşulların geri döneceğini bekliyormuşçasına hiç kıpırdamaksızın, Neredeyse soluk almaktan bile çekinerek yattı. Ama sonra şöyle dedi kendi kendine. Saat yedi çeyrek geçmeden kesinlikle yataktan çıkmış olmalıyım. Zaten o zamana değin mağazadan biri beni sormaya gelecektir. Çünkü mağaza de açılıyor. Ve bu kez gövdesini bütünüyle her yanını aynı orantıyla yataktan çıkarmaya koyuldu. Kendini böylece yere attığı takdirde düşerken iyice yukarı kaldırmak istediği başı büyük olasılıkla yaralanmayacaktı. Anladığı kadarıyla sırtı epey sertti. Herhalde halının üstüne düşmekten bir zarar görmeyecekti. Kafasını en çok kurcalayan nokta düştüğünde çıkacak olan önlenmesi olanaksız büyük gürültüydü. Bu gürültü tüm kapıların ardında korku değilse bile kaygı uyandıracaktı. Ama bunun göze alınması gerekiyordu. Gregor, yarı yarıya yataktan çıktığında, yeni yöntem yorucu bir çaba olmaktan çok bir oyun gibiydi, Gregor'un yapması gereken tek şey, tek tek hamleler biçiminde sağa sola sallanmaktı. Birileri yardım etse, işinin nedenli kolaylaşacağını düşündü. Gücü yerinde iki kişi, bu iş için tümüyle yeterliydi. Aklına, Babasıyla hizmetçi kız gelmişti. Tek yapacakları kollarını Gregor'un kubbe gibi sırtının altından geçirmek, böylece onu yataktan dışarı çekmek, yükleriyle yere doğru eğilmek ve ardından da Gregor'un döşemenin üstünde dönmesini sabırla beklemekti. O zaman büyük bir olasılıkla minik bacakları da bir anlam kazanacaktı. Şimdi ise bir an için kapıların kilitli olduğu unutulsa bile, Yardım istemesi gerçekten doğru olur muydu acaba? Durumunun tüm gücüne karşın bu düşünceyle birlikte gülümsemekten kendini alamadı. Artık çok sallandığında dengesi neredeyse koruyamayacak bir konumdaydı ve kesin kararını daha fazla gecikmeden vermesi gerekiyordu. Çünkü beş dakikaya kadar saat yediği bir çeyrek geçmiş olacaktı, tam bu sırada evin kapısı çalındı. ''Mağazadan gelen biridir.'' dedi Gregor kendi kendine Ben neredeyse katı kesildi. Minik ayaklarının dansıysa bu arada daha da hızlanmıştı. Sonra içinde uyanan saçma bir ümidin etkisinde kalarak ''Kapıyı açmıyorlar.'' diye söylendi. Ne var ki hizmetçi doğal olarak her zamanki gibi sağlam adımlarla gidip kapıyı açtı. Gregor... Ziyaretçinin ilk selam sözcüğünü duyar duymaz gelenin kim olduğunu anladı. Müdür beyin kendisiydi. Neden en küçük bir gecikmenin en büyük kuşkulara yol açtığı bir firmada çalışmaya yargılıydı acaba Gregor? Çalışanların tümü de serseri miydi yani? Aralarında sabahın birkaç saatini yararına değerlendirmedi diye vicdan azabından deliye dönen ve neredeyse yataktan çıkamayacak hale gelen sadık ve işine bağlı bir kişi bile yok muydu? Bu soruşturma mutlaka gerekiyorsa eğer, o zaman bir çırak gönderip sordurtmak yeterli değil miydi gerçekten? Müdür beyin kendisinin gelmesi, böylece de masum bir ailenin tüm üyelerine bu kuşku uyandırıcı olayı araştırma işinin yalnızca müdürün aklına emanet edilebileceğinin anlatılması şart mıydı? Ve Gregor doğru bir kararın sonucu olmaktan çok bu düşüncelerin yol açtığı heyecanın etkisiyle kendini tüm gücüyle yataktan attı. Yüksek bir ses duyuldu, ama büyük bir gürültü sayılamazdı. Halı düşüşün hızını biraz olsun kesmişti. Ayrıca sırtı Gregor'un düşündüğünden daha esnekti. Bu nedenle çıkan ses pek dikkati çekmeyen boğuk bir ses oldu. Yalnızca kafasını yeterince dikkatli tutmadığı için çarpmıştı. Kafasını çevirdi ve hem öfkeden hem de acıdan halıya sürttü. ''Bir şey düştü içeride'' dedi soldaki odada bulunan müdür bey. Gregor, bugün kendisinin başına gelen benzer bir durumun günün birinde müdür beyin de başına gelip gelemeyeceğini kafasında canlandırmaya çalıştı. Böyle bir olasılık rahatlıkla düşünülebilirdi aslında. Ama müdür bey sanki bu soruya kaba bir yanıt veriyormuş gibi yandaki odada birkaç adım attı ve cilalı çizmelerini gıcırt attı. Sağdaki odadansa durumu Gregor'a bildirmek isteyen kız kardeşinin fısıltısı geliyordu. Gregor, müdür bey burada. Biliyorum, dedi Gregor kendi kendine. Ama sesini kız kardeşinin duyabileceği kadar yükseltmeye cesaret edememişti. Bu kez de Soldaki odada bulunan babası Gregor diye seslendi. Sayın müdür bey geldi ve sabah treniyle neden gitmediğini soruyor. Ona ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ayrıca müdür bey doğrudan seninle konuşmak istiyor. Onun için lütfen aç kapıyı. Sayın müdür bey herhalde odanın dağınıklığını hoş görecektir. Bu arada müdür bey günaydın Bay Samsa diye seslendi içtenlikle. Annesi ise daha babası sözünü tamamlamazdan önce müdür beye dönerek ''Oğlum iyi değil'' dedi. ''İnanın müdür bey, oğlum iyi değil. Rekor iyi olsa tren falan kaçırır mı hiç? Aklı hep işindedir. Akşamları hiç dışarı çıkmamasına neredeyse kızdığımı söyleyebilirim. Sekiz gündür kentteydi ama her akşam evine döndü. Masanın başında bizimle oturur veya gazete okur ya da tren tariflerini gözden geçirir.'' Biraz oyalanmak istedi mi oyma testeresiyle çalışmayı yeterli görüyor. Örneğin iki üç akşam çalışıp oymalı küçük bir çerçeve yaptı. Görseniz güzelliğine şaşırırsınız. İçeride odada da asılı. Gregor açınca hemen görürsünüz. Ayrıca gelmenize çok sevindim müdür bey. Çünkü yalnız biz olsaydık Gregor'u kapıyı açması için razı edemezdik. Çok inatçıdır ve sabah aksini söylemiş olmasına karşın hasta olduğundan kesinlikle eminim. Gregor... Ağır ağır ve düşünceli bir ifadeyle ''Hemen geliyorum'' dedi ve dışarıdaki konuşmaların tek sözcüğünü bile kaçırmamak için yerinden kımıldamadı. ''Ben de durumu başka türlü açıklayamıyorum hanımefendi'' diye karşılık verdi müdür bey. ''Umarım ciddi bir şey değildir. Yine de belirtmem gerekir ki iş adamları olan bizler, diyelim ne yazık ki veya ne mutlu ki bu anlayışa göre değişir.'' Hafif bir rahatsızlığı çok kez işlerimiz nedeniyle görmezden gelmek zorunda kalırız. Müdür bey girebilir mi artık odana diye sordu. Gregor'un sabırsız babası ve yine kapıyı vurdu. Hayır dedi Gregor. Soldaki odayı gergin bir sessizlik kapladı. Sağdaki odadaysa kız kardeşi hıçkırmaya başlamıştı. Kız kardeşi neden ötekilerin yanına gitmiyordu? Herhalde yataktan ancak şimdi çıkmış olmalıydı ve giyinmeye başlamamıştı bile. Neden ağlıyordu peki? Gregor kalkmadığı ve müdür beyi odasına sokmadığı için mi? İşini yitirme tehlikesiyle karşılaştığı ve böyle bir durum olduğu takdirde patron annesiyle babasından eski alacaklarını yine isteyeceği için mi? Ama bütün bunlar şimdilik gereksiz üzüntülerdi. Gregor henüz buradaydı... Ve ailesini terk etmeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Gerçi şu anda halın üstünde yapmaktaydı ve durumu bilen kimse ondan müdür beye kapıyı açmamasını ciddi olarak isteyemezdi. Ama sonradan hiç kuşkusuz uygun bir özür bulunacak olan bu küçük kabalıktan ötürü Gregor'un hemen işten atılacağı düşünülemezdi. Ve Gregor'a göre... Kendisini ağlayıp sızlanmalarla, razı etme çabalarıyla rahatsız edecek yerde şimdilik rahat bıraksalardı çok daha akıllı davranmış olurlardı. Ama ötekilerin de acele etmelerine yol açan ve davranışlarını hoş gösteren neden durumu bilmemeleriydi. ''Baysamsa!'' diye seslendi sonunda müdür bey yüksek sesle. Ne oluyor? Kendinizi odanıza kapatıyorsunuz, sorulanlara yalnız evet ve hayır diye yanıt veriyorsunuz. Annenizle babanızı büyük ve gereksiz sıkıntılara sokuyorsunuz. Üstelik, bunu da belirtmiş olmak için söylüyorum, işinizi akıl almaz bir biçimde safsaklıyorsunuz. Burada büyüklerinizle patronlarınız adına konuşuyorum ve sizden durumu olduğu gibi açıklamanızı, derhal açıklamanızı çok ciddi olarak istiyorum. Doğrusu şaşırdım. Hem de çok şaşırdım. Sizi ağır başlı, Akıllı bir insan olarak tanıdığımı sanıyordum. Şimdi ise ansızın tuhaf davranışlar sergilemeye başladınız. Gerçi patron bu sabah gelme işinizin olası nedeni sayılabilecek bir açıklamada bulundu. Söyledikleri kısa süre önce size emanet edilmiş olan ödeme makbuzlarıyla ilgiliydi. Ama ben böyle bir açıklama biçiminin doğru olamayacağı konusunda neredeyse şeref sözü verdim. Şimdi ise Akıl almaz inatçılığınızı görünce sizi savunmak için en küçük bir istek bile duymuyorum. Üstelik yerinizde pek sağlam sayılmaz. Niyetim aslında bunları size yalnız kaldığımız zaman söylemekti. Ama burada gereksiz yere zaman harcamama yol açtığınız için bütün bunları büyüklerinizin de öğrenmemesi için bir neden göremiyorum. Evet, son zamanlardaki çalışmalarınız son derece yetersizdi. Gerçi bu mevsimde işlerin çok parlak gitmesi beklenemez. Bunu biz de biliyoruz. Ama hiç iş yapılamayacak bir mevsim yoktur Bay Samsa. Asla da olmamalıdır. Fakat Müdür Bey diye bağırdı Gregor. Kendinden geçmişçesine ve heyecandan her şeyi unuttu. Kapıyı hemen açıyorum. Hemen. Hafif bir rahatsızlık yüzünden, bir baş dönmesi yüzünden kalkamadım. Henüz yatakta yatıyorum ama... Kendime geldim artık. Kalkmak üzereyim. Bir saniye sabretmenizi rica ederim. Sandığım kadar da iyileşmemiştim. Ama yine de iyi sayılırım. O denli ani oluyor ki böyle şeyler. Daha dün akşam çok iyiydim. Annemle babama sorun isterseniz. Ya da şöyle diyelim. Daha dün akşamdan bir sıkıntı vardı içimde. Küçük bir ön sesi gibi. Evdekiler dikkat etselerdi... ...yüzümden anlayabilirlerdi. Keşke haber verseydim iş yerime. Gel gelelim... İnsan hep hastalığını ayakta geçirebileceğine inanıyor Müdür bey Üzmeyin annemle babamı Şimdi yaptığınız suçlamaların temeli yok Ayrıca bu konuda bana şimdiye değin tek kelime bile söyleyen çıkmadı Belki gönderdiğim son siparişleri okumadınız Hem saat sekiz treniyle yola çıkacağım Birkaç saat dinlenmek bana gücümü yeniden kazandırdı Burada zaman yitirmenize gerek yok müdür bey. Ben de kısa süre sonra işte olacağım. Lütfen bunu patrona bildirip kendisine saygılarımı iletin. <gülüyor> Kafka'nın dönüşümünü dinlemeye devam ediyoruz. Ego ne dediğinin bile farkında olmaksızın bütün bunları bir çırpıda söylerken bir yandan da Herhalde yatakta edinmiş olduğu becerinin yardımıyla hafiften komodine yaklaşmıştı. Ve şimdi ona tutunarak doğrulmaya çalışıyordu. Niyeti gerçekten kapıyı açmak, kendini gerçekten gösterip müdür beyle konuşmaktı. Şimdi kendisini o denli isteyenlerin durumunu gördüklerinde ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Korktukları takdirde Gregor da sorumluluktan kurtulacaktı ve o zaman artık sakinleşebilirdi. Ama her şeyi soğukkanlıkla karşıladıkları takdirde de Gregor'un heyecanlanmasına gerek yoktu ve acele ederse gerçekten saat sekizde garda olabilirdi. Başlangıçta komodinin dümdüz yüzeyinden birkaç kez kaydı ama son bir hamlenin ardından doğrulup dik durmayı başardı. Gövdesinin alt bölümündeki yakıcı acılara artık aldırmıyordu. Kendini yakındaki bir sandalyenin arkalığına doğru bıraktı ve minik bacaklarıyla arkalığın kenarlarına sımsıkı tutundu. Böyle yapınca artık kendi kendisine de egemen olmuştu. Müdür beyin sesi geldiği için hiç kıpırdanmadan dinlemeye koyuldu. ''Tek sözcük anladınız mı söylediklerinden?'' diye soruyordu müdür bey annesiyle babasına. ''Yoksa bizimle alay mı ediyor?'' Tanrı aşkına diye bağırdı artık ağlamaya başlamış olan annesi. Belki de ağır hasta ve biz burada durmuş ona acı çektirmekteyiz. Grete, Greta diye seslendi sonra. Ne var anne diye yanıt verdi kız kardeşi öteki odadan. Aralarında Gregor'un odası vardı. Hemen doktora koşmalısın. Gregor hasta. Çabuk çağır doktoru. Gregor'u şimdi konuşurken duydun mu? Duyduğumuz bir hayvan sesiydi, dedi müdür bey. Sesi annenin çığlıklarıyla karşılaştırıldığında dikkati çekecek denli alçaktı. Baba, holden mutfağa doğru Anna Anna diye seslendi ve ellerini çırptı. Çabuk bir çilingir çağırın. Ve iki kız, ışırdayan etekleriyle holden koşarak geçip, kız kardeşi nasıl da çabuk giyinebilmişti böyle, evin kapısını açtılar. Kapının kapandığı duyulmadı. Herhalde büyük bir felaketle karşılaşan evlerde adet olduğu üzere kapıyı açık bırakmış olacaklardı. Gregor ise şimdi çok daha dingindi. Demek söylediklerini anlamıyorlardı artık. Oysa kendisine belki de kulağa alıştığı için sözcükleri şimdi sabah olduğundan daha hem de çok daha net gelmekteydi. Ama Gregor'un pek iyi olmadığına inanıyorlardı ve ona yardım etmeye hazırdılar. Bu da epey bir şey demekti. İlk önlemlerden yansıyan kararlılık ve güven içini rahatlatmıştı. Kendini yeniden insanlığın arasına alınmış duyumsamaktaydı ve her ikisinden, doktordan ve çilingirden aslında aralarında tam bir ayrım gözetmeksizin büyük ve şaşırtıcı başarılar beklemekteydi. Yaklaşmakta olan önemli konuşmalar sırasında sesinin elden geldiğince anlaşılır olmasını sağlamak için biraz öksürdü. Ancak bunu da olabildiğince az ses çıkarmaya çalışarak yaptı. Çünkü büyük bir olasılıkla bu gürültü de bir insan öksürüğünden başka her şeye benzeyecekti ve Gregor bu konuda bir yargıya varmaya artık cesaret edemiyordu. Bu arada yandaki oda tam bir sessizliğe gömülmüştü. Belki annesiyle babası müdür beyle birlikte masanın başına oturmuş gizliden fısıldaşmaktaydılar. Veya hepsi birden kulaklarını kapıya dayamış, dinliyor olabilirlerdi. Gregor, koltukla birlikte ağır ağır kapıya doğru sürüklendi. Oraya varınca koltuğu bıraktı. Kendini kapıya doğru attı. Tutunarak dik durdu. Minik ayaklarının tabanlarında biraz yapışkan madde vardı. Bulunduğu yerde harcadığı onca çabanın ardından biraz dinlendi. Ama sonra hemen kilitteki anahtarı ağzıyla çevirmeye koyuldu. Ancak görünüşe bakılırsa ağzı ne yazık ki normal dişlerden yoksundu, dişleri olmayınca da anahtarı neyle tutacaktı? Buna karşılık çeneleri doğal olarak çok güçlüydü. Onların yardımıyla anahtarı gerçekten de harekete geçirdi ve bu arada her ne kadar aldırmadıysa da kendisine zarar verdiği kesindi. Çünkü ağzından gelen kahverengi bir sıvı... ...anahtarın üstünden akıp yere damlamaya başlamıştı. ''Dinleyin'' dedi. Yanındaki odada bulunan müdür bey. ''Anahtarı çeviriyor.'' Bunu duymak Gregor'u çok çok yüreklendirdi. Ama aslında ona herkesin seslenmesi gerekirdi. Annesiyle babası da ''Haydi Gregor!'' diye bağırmalıydılar. ''Sakın bırakma, hep kilide doğru bastır.'' Ve Gregor... Çabalarını herkesin büyük bir coşkuyla izlediğini düşünerek kendinden geçmişçesine var gücüyle anahtarı ısırmaktaydı. Anahtarın dönüşü ilerledikçe o da kilidin çevresinde dans eder gibi hareketler yapıyordu. Şimdi artık kendini yalnızca ağzıyla dik tutuyordu ve duruma göre ya anahtara asılıyor ya da gövdesinin tüm ağırlığıyla üstüne abanıyordu. Sonunda... Açılabilen kilidin çıkardığı ses Gregor'u tam anlamıyla kendine getirdi. Derin bir soluk alarak ''Çengirsiz yaptım bu işi'' diye söylendi ve kapıyı tamamen açmak için başını tokmağa dayadı. Gregor'un duruş biçiminden ötürü kapı iyice açıldıktan sonra bile dışarıdakiler onu hemen göremediler. Şimdi Gregor'un kapının kanatlarından birinin çevresini yavaştan dolanması gerekiyordu. Ve daha odaya adım atmazdan önce sırt üstü yuvarlanmak istemiyorsa eğer bu işi çok dikkatle yapmak zorundaydı. Henüz bu güç hareketle uğraştığı, dolayısıyla da başka şey düşünmeye meydan bulamadığı bir sırada müdür beyin yüksek sesle oh dediğini duydu. Hızlı esen rüzgarın sesi gibi gelmişti bu kulağına. Sonra kendisini de gördü. İçeridekiler arasında kapıya en yakın duran müdür bey elini açık olan ağzına bastırmış, sanki hep aynı kalan bir güç tarafından sürüklenircesine ağır ağır geri çekilmekteydi. Annesi, müdür beyin gelmiş olmasına karşın saçları hala yataktan kalktığı andaki gibi dağınık ve kabarıktı, ellerini kavuşturup önce kocasına baktı, sonra Gregor'a doğru iki adım atıp çevresine yayılan eteklerinin ortasına çöktü. Bu arada yüzü hiç gözükmeyecek biçimde göğsüne gömülmüştü. Babası, sanki Gregor'u yine odasına kovmak istiyormuş gibi düşmanca bir ifadeyle yumruklarını sıktı. Sonra, ne yapacağına karar verememişçesine oturma odasında çevresine bakındı. En sonunda da ellerini yüzüne kapatıp, güçlü göğsünü sarsan hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Gregor, Odaya hiç girmeyerek kapının kapalı duran kanadına içeriden yaslandı. Böylece yalnız gövdesinin yarısı ve ötekilere bakmak için yana eğmiş olduğu kafası gözükmekteydi. Bu arada ortalık daha yeni aydınlanmıştı, caddenin öteki yanında bulunan sonsuza doğru uzanıp gidiyormuş izlenimini uyandıran kurşun rengi yapıdan bu bir hastaneydi, bir kesit Yapının yüzeyini sert bir biçimde kesen düzenli pencereleriyle açık seçik görünmekteydi. Yağmur daha kesilmemişti ama bu iri tek tek seçilebilen ve toprağa da sözcüğün tam anlamıyla teker teker düşen damlalardan oluşma bir yağmurdu. Kahvaltı için kullanılan tabakların sayısı masada epey kabarıktı. Çünkü Gregor'un babası için kahvaltı günün en önemli sofrasıydı. Adam çeşitli gazeteleri okuyarak bu sofrayı saatlerce uzatırdı. Tam karşıdaki duvarda Gregor'un bir askerlik resmi asılıydı. Resimde Gregor eli kılıcında, dudaklarında kaygısız bir gülümsemeyle kendisine ve üniformasına saygı gösterilmesini bekleyen bir teğmendi. Hole açılan kapı açıktı. Oradan Emin açık duran kapısıyla bu kapının sahanlığı ve aşağı inen merdivenin başı gözüküyordu. Şimdi, diye konuşmaya başladı Gregor, orada soğuk kanlığını koruyabilmiş tek insan olduğunun bilincindeydi. Hemen giyineceğim, kumaş örneklerini toplayıp yola çıkacağım. İstiyor musunuz? İzin verecek misiniz gitmeme? Gördüğünüz gibi, müdür bey, ben inatçı falan değilim ve çalışmayı da seviyorum. Yolculuk gerçi yorucu bir şey ama yolculuklar olmasaydı yaşayamazdım. Nereye gidiyorsunuz müdür bey? Mağazaya mı? Efendim? Her şeyi olduğu gibi anlatacak mısınız? İnsan belli bir anda çalışamayacak durumda olabilir. Ama o insanın geçmişteki hizmetlerini anımsamak ve engel ortadan kalktıktan sonra hiç kuşkusuz daha büyük ve yoğun bir çaba göstereceğini düşünmek için en uygun olan zaman da işte o andır. Sayın patrona çok şey borçluyum, bunu siz de iyi bilmektesiniz. Öte yandan, annemle babamdan ve kız kardeşimden de ben sorumluyum. Güç bir durumdayım ama yine düzlüğe çıkacağım. Siz de lütfen durumumu olduğundan da güçleştirmeyin. Firmada benden yana olun. Gezginci takımı sevilmez, biliyorum bunu. Bol para kazandıkları ve güzel bir yaşam sürdükleri sanılır. Bu ön yargı üzerinde biraz daha düşünmeye ise gerek duyulmaz ama siz... Sayın müdür bey siz koşulları öteki personelden daha iyi bilmektesiniz hatta aramızda kalsın ama sayın patrondan bile daha iyi bilmektesiniz. O bir iş adamı olarak çalışanlara ilişkin yargısında kolaylıkla yanılgıya sürüklenebilir. Ayrıca yine çok iyi bilirsiniz ki gezginci bir pazarlamacının hemen bütün bir yıl boyunca iş yerinden uzakta olması nedeniyle dedikodulara, rastlantılara ve temelsiz suçlamalara kurban gitmesi çok kolaydır. Bunlara karşı kendini savunabilmesi de tümüyle olanaksızdır. Çünkü çoğu kez bunların hiçbirinden haberi olmaz. Ve ancak yolculuğunu tamamlayıp yorgun argın evine döndüğünde... ...bütün bunların kötü ve nedenlerine inilebilmesi artık olanaksız sonuçlarından doğrudan etkilenir. Sayın Müdür Bey, bana en azından biraz hak verdiğinizi gösteren bir söz söylemeden gitmeyin. Ama Müdür Bey... Daha Gregor konuşmaya başlar başlamaz ona arkasını dönmüştü. Ve şimdi Gregor'a yalnız titreyen omuzlarının üstünden bakmaktaydı. Dudakları aralanmıştı. Gregor konuşurken bir an bile yerinde durmamış, bakışlarını ondan ayırmaksızın sanki odadan çıkmasına ilişkin gizli bir yasak varmış gibi çok ağır adımlarla kapıya doğru çekilmişti. Şimdi hole varmıştı bile. Ve ayağını oturma odasından çekerken yaptığı ani hareketi gören tabanını yakmış olduğunu sanırdı. Pale vardığında sağ elini merdivene uzatmıştı. Sanki orada kendisini insanüstü güçlerden kaynaklanacak bir kurtuluş beklemekteydi. ...halde gitmesine izin verdiği takdirde firmadaki işini çok büyük bir tehlikeye sokacağını anladı. Annesi ve babası bütün bunları pek iyi anlayamıyorlardı. Aradan geçen uzun yıllar boyunca Gregor'un bu işinde yaşamı boyunca güvence altında olduğu inancına varmışlardı. Ve şimdi de kendilerini anlık sorunlara o denli vermişlerdi ki ilerisini görebilmekten tümüyle uzaktılar. Ama Gregor ilerisini görebiliyordu. Müdür beyin alıkonması, yatıştırılması, inandırılması ve son olarak da kazanılması gerekiyordu. Gregor'un ve ailesinin geleceği buna bağlıydı. Keşke kız kardeşi odada olsaydı. Akıllı bir kızdı o. Daha Gregor sakin sakin sırt üstü yatarken ağlamaya başlamıştı. Ve kadınlarla arası pek iyi olan müdür bey hiç kuşkusuz kız kardeşinin dümen suyunda giderdi. Kız kardeşi evin kapısını kapatır. Ve holde müdür beyin korkusunu yatıştırırdı. Gel gelelim kız kardeşi burada değildi ve Gregor'un harekete geçmesi gerekiyordu. Ve Gregor o anda ne ölçüde hareket edebileceğini henüz hiç bilmediğini düşünmeksizin, biraz önce yaptığı konuşmanın herhalde, dahası çok büyük bir olasılıkla yine anlaşılmadığını da düşünmeksizin, açık duran kapıdan kendini itti. Niyeti, Sahanlıktaki parmaklıklara gülüş bir görünüm oluşturacak biçimde iki eliyle birden sımsıkı tutunmuş olan müdür beyin yanına gitmekti. Ne var ki hemen o anda bir destek arayarak ve küçük bir çığlıkla ayaklarının üstüne düştü. Düşer düşmez de o sabah ilk kez olmak üzere bedeninde bir rahatlama duydu. Minik bacakları basacak sağlam bir zemine kavuşmuştu. Gregor bacaklarını artık denetleyebildiğini sevinçle ayrımsadı. Dahası onu istediği yere taşımak için can atmaktaydılar. Ve Gregor artık bütün acıların kesinlikle ve hemen son bulacağına inanmaya bile başlamıştı. Ama tam o anda Gregor hareketlerini dizginlemeye çabaladığı için yalpa vurarak annesinin tam karşısında, yakınında, yerde yatarken tümüyle kendi düşüncelerine dalmış gibi gözüken annesi ansızın havaya sıçradı. Kollarını iki yana açıp parmaklarını gelerek haykırdı. İmdat! Tanrı aşkına imdat! Başını sanki Gregor'u daha iyi görmek istiyormuş gibi eğmişti ama bu durumuyla anlamsız bir çelişki oluşturarak hızla gerisin geriye gitti. Arkasında kurulu sofranın durduğunu unutmuştu. Masanın yanına vardığında sanki dalgınlıktan olmuş gibi üstüne oturuverdi. Yanında devrilen kahveliğin içindeki kahvenin olduğu gibi halıya döküldüğünü fark etmemiş gibiydi. Gregor alçak sesle Anne, anne diyerek bakışlarını annesine kaldırdı. Müdür beyi bir an için unutmuştu. Buna karşılık yere akan kahvenin görünüşü karşısında boşlukta bir şeyler yakalamak istiyormuşçasına çenelerini birkaç kez açıp kapamaktan kendini alamadı. Bunun üzerine annesi yine bağırdı. Masanın yanından kaçtı ve kendisine doğru koşan babanın kolları arasına yığıldı. Ama Gregor'un şimdi annesiyle babasına ayıracak zamanı yoktu. Müdür bey merdivene varmıştı bile. Çenesini korkuluğa dayarak son bir kez arkasına baktı. Gregor ona yetişmeyi iyice sağlama alabilmek için bir hamle yapmaya hazırlandı. Müdür bey bir şeyler sezmiş olmalıydı çünkü bir sıçrayışta birkaç basamağı birden açtı. Ve gözden kayboldu. O arada hala huu diye bağırıyor. Ve sesi bütün merdiven boşluğunda yankılanıyordu. Ne yazık ki müdür beyin bu kaçışı o zamana değin bir ölçüde kendini tutabilmiş olan babaya da artık ne yapacağını şaşıtmıştı. Çünkü adam müdür beyin arkasından koşacak veya en azından Gregor'un onu izlemesini engellemeyecek yerde sağ eliyle müdür beyin şapkası ve pardususu ile birlikte sandalyelerden birinin üstünde unutmuş olduğu bastonunu kaptı. Sol eliyle de masadan büyük bir gazete aldı ve ayaklarını yere vurarak bastonu ve gazeteyi de sallayarak Gregor'u yine odasına koymaya başladı. Gregor'un yalvarmaları para etmedi. Zaten bu yalvarmalar anlaşılmadı bile. Boynunu nedenli acındırıcı bir biçimde bükerse büksün bu babasının ayaklarını yere daha şiddetli vurmasından başkaca bir sonuç doğurmadı. Ötede annesi Serin havaya karşın pencerelerden birini ardına değin açmıştı. Ve iyice dışarı sarkıp yüzünü ellerine gömmüştü. Sokakla merdiven sahanlığı arasında güçlü bir hava akımı oluşmuştu. Perdeler havalanıyor, masanın üstündeki gazeteler hışırdıyor, tek tek sayfalar yerde uçuşuyordu. Baba kovalamasını acımasızca sürdürmekte ve bir vahşi gibi tiz sesler çıkarmaktaydı. Öte yandan Gregor da henüz geri geri gitmenin acemisiydi ve gerçekten çok ağır yürüyebiliyordu. Dönmesine yetecek kadar zaman verilseydi eğer hemen odasına gidebilirdi. Ama zaman alan dönme eylemiyle babasının sabrını taşırmaktan korkuyordu. Babasının elindeki sopadan, sırtına veya başına öldürücü bir darbenin inmesi tehlikesiyle de her an karşı karşıyaydı. Ne var ki? Sonunda yapabilecek başka bir şey kalmadı. Çünkü geri geri çekilirken doğru yöne bile gidemediğini dehşetle fark etmişti. Bu nedenle babasına sürekli ve korku içinde yan yan bakarak olabildiğince çabuk, gerçekte son derece ağır bir tempoyla dönmeye koyuldu. Babası belki de iyi niyetini anlamıştı. Çünkü bu dönüş hareketi sırasında Gregor'u rahatsız etmediği gibi zaman zaman uzaktan bastonun ucuyla hareketin yönünü bile saptadı. Bir de çıkardığı şu dis ses olmasaydı, bu ses yüzünden Gregor hiçbir şey düşünemez olmuştu. Dönmeyi neredeyse tümüyle başarmışken hep o diz sese kulak vermesi yüzünden yolunu bile şaşırdı ve yeniden biraz geriye döndü. Sonunda kafası sağ salim açık duran kapının önüne vardığında gövdesinin kapıdan öyle kolaylıkla geçemeyecek kadar geniş olduğu anlaşıldı. Gregor'a geçmesi için yeterli yer açmak üzere örneğin kapının öteki kanadını da açmak o andaki ruhsal durumu nedeniyle doğal olarak babasının aklının ucundan bile geçmedi. Onun kafasındaki tek saplantı Gregor'un olabildiğince çabuk odasına dönmesiydi. Gregor'un doğrulmak ve belki de böylece kapıdan geçmeyi başarmak için gereksindiği ayrıntılı hazırlıkları yapmasına babası asla izin vermeyecekti. İzin vermek şöyle dursun, sanki geçmesine hiçbir engel yokmuş gibi büyük gürültüler çıkararak Gregor'u ilerlemeye zorlamaktaydı. Artık Gregor'un arkasından gelen seslere bakılırsa sanki bir değil ama bir sürü baba vardı. Şimdi işin şaka götürür yanı kalmamıştı ve Gregor ne olacağını düşünmeksizin kendini kapıdan geçmeye zorladı. Gövdesinin bir yanı havaya kalktı. Gregor kapının ağzında çarpık konumdaydı. Bir yanı olduğu gibi sıyrılmıştı. Beyaz kapının üstünde çirkin lekeler kalmıştı. Bir an sonra Gregor kapıya sıkışmıştı ve artık Salt kendi gücüyle yerinden kıpırdayabilmesi olanaksızdı. Gövdesinin bir yanındaki minik bacaklar havada titrerken öte yanındakiler acı verecek kerte yere yapışmıştı. Tam bu sırada babası arkasından gerçekten kurtarıcı bir darbe indirdi ve Gregor şiddetli bir kanamayla birlikte odanın ortasına uçtu. Kapının bastonla itilip kapanmasından çıkan ses de duyuldu. Ondan sonra ortalık nihayet sessizliğe gömüldü. Gregor... Baygınlığı andıran ağır uykusundan ancak akşam karanlığında uyandı. Uyandırılmış olmasaydı bile kısa bir süre sonra hiç kuşkusuz kendiliğinden uyanacaktı. Çünkü kendini yeterince dinlenmiş ve uykusunu almış hissetmekteydi. Ama ona sanki belli belirsiz bir ayak sesiyle ve hole açılan kapının yavaşça kapanmasıyla uyanmış gibi gelmişti. Elektrikli sokak lambalarının soluk ışığı yer yer odanın tavanına ve eşyaların yüksek kısımlarına vurmuştu. Ama aşağısı, yani Gregor'un bulunduğu yer karanlıktı. Değerini ancak şimdi anladığı duyargalarıyla çevreyi henüz beceriksizce yoklayarak ne olduğunu anlamak üzere ağır ağır kapıya doğru ilerledi. Sol yanı, Sanki bütünüyle acı verici biçimde gerilmiş uzun bir yara yeriydi. Ve iki sıra bacaklarının üstünde tam anlamıyla toparlıyordu. Üstelik bacakçıklardan biri öğleden önceki olaylar sırasında ağır yara almıştı. Yalnızca bir bacağının yaralanmış olması neredeyse bir mucizeydi. Ve cansız arkasından sürükleniyordu. Gregor ancak kapıya vardıktan sonra kendisini oraya çekenin ne olduğunu anladı. Yiyecek kokusuydu bu. Çünkü kapının yanında içinde küçük beyaz ekmek lokmalarının yüzdüğü bir kap şekerli süt vardı. Gregor, sevincinden neredeyse gülecekti. Çünkü karnı sabah olduğundan da açtı. Zaman yitirmeksizin başını neredeyse gözlerin üstüne değin süte daldırdı. Ama hemen ardından düş kırıklığına uğramış olarak geri çekildi. Sorun yalnızca hırpalanmış sol yanı yüzünden yemek yemekte güçlük çekmesi değildi. Yemek yiyebilmesi için soluk solağa tüm gövdesinin çaba harcaması gerekiyordu. Ayrıca en sevdiği içecek olan ve kız kardeşinin de hiç kuşkusuz bu nedenle getirmiş olduğu sütün tadından da hiç hoşlanmamıştı. Tüt kabına neredeyse tiksintiyle sırtını döndü ve sürünerek yine odanın ortasına gitti. Kapının aralığından oturma odasında gaz lambalarının yakılmış olduğunu gördü. Ama başka zamanlar günün bu saatinde babası öğleden sonraları çıkar, gazetesini adeti olduğu üzere yüksek sesle annesine bazen de kız kardeşine okurken şimdi hiç ses duyulmuyordu. Kız kardeşinin ona hep anlattığı uzaktayken de mektuplarında sözünü ettiği bu okuma alışkanlığı belki son zamanlarda uygulanmaz olmuştu. Ama evin hiç kuşkusuz boş olmamasına karşın çevreden de hiçbir ses gelmiyordu. Aile ne kadar sakin bir yaşam sürüyormuş dedi Gregor kendi kendine ve bakışlarını önündeki karanlığa dikerken bir yandan da annesine, babasına ve kız kardeşine bu denli güzel bir evde böyle bir yaşam sağlayabilmiş olmasından ötürü büyük bir gurur duyduğunu ayrımsadı. Kapıya dimdik yapışmış içerisini dinlerken kafasından şu andaki durumu göz önünde tutulduğunda tümüyle yararsız diye nitelendirilebilecek bu tür düşünceler geçmekteydi. Bazen genel bir yorgunluktan ötürü artık kulak veremiyor ve başını tembel tembel kapıya vuruyordu. Ama hemen sonra başını yine doğrultuyordu. Çünkü böylece çıkan küçük gürültü bile yanda duyuluyor ve herkesin susmasına yol açıyordu. ''Yine ne yapıyor acaba?'' diyordu bir süre sonra babası. Bu sırada herhalde kapıya doğru dönmüş oluyordu. Ve kesilmiş olan konuşma ancak ondan sonra kaldığı yerden ağır ağır sürdürülmeye başlanıyordu. Biraz babası bu konularla uzun zamandır ilgilenmemiş olduğu için, biraz da annesi her söyleneni bir defada anlamadığı için açıklamalarında sık sık yinelemeler yapıyordu. Bu nedenle Gregor durumu ayrıntılarıyla öğrendi. Tüm yıkıma karşın eskiden kalma ama küçük bir ana para hala elde bulunmaktaydı. Ve dokunulmayan faizler geçen zaman boyunca bu parayı biraz arttırmıştı. Ayrıca Gregor'un her ay eve verdiği parada kendisi için yalnızca birkaç florin alıkoyardı, tümüyle harcanmamış ve küçük bir birikim oluşturmuştu. Bu beklenmedik ihtiyat ve tutumluluk karşısında sevince kapılan Gregor kapının arkasında heyecanla başını sallıyordu. Aslında bu fazladan paralarla babasının patrona olan borcunu daha da azaltabilirdi. Ve bu işten kurtulacağı gün çok daha yaklaşmış olurdu. Ama şimdi babasının sağlamış olduğu durum hiç kuşkusuz daha iyiydi. Ne var ki bu para örneğin aileyi faiz geliriyle geçindirmek için kesinlikle yeterli değildi. Belki ailenin bir, en fazla iki yıl daha su yüzünde kalmasını sağlardı ama hepsi o kadar. Başka deyişle bu, yalnızca dokunulmaması ve olağanüstü durumlar için bir yana ayrılması gereken bir paraydı. Yaşamak için gerekli olan paranınsa kazanılması gerekiyordu. Öte yandan Gregor'un babası gerçi sağlıklı ama beş yıldır çalışma yaşamından elini eteğini çekmiş bir adamdı ve fazla yük altına giremezdi. Yorucu ama ne yazık ki başarısız yaşamanın ilk tatili olan bu beş yıl boyunca gövdesi çok yağ bağlamış, bunun sonucunda da bayağı hantallaşmıştı. Bu durumda astımlı olan evin içinde bile zor gezinen iki günde bir bütün bir günü solunum güçlüğü çekerek açık pencerenin önünde kanepede geçirmek zorunda olan annesi mi para kazanacaktı? Yoksa evin geçimini 17 yaşına karşın henüz bir çocuk olan, bugüne deyin yaşamı güzel giyinmekten, bol bol uyumaktan, ev işlerine yardım etmekten, birkaç orta halli eğlenceye katılmaktan ve her şeyden önce keman çalmaktan ibaret olan, yaşamında hiçbir aşırılık bulunmayan kız kardeşimi sağlayacaktı. Söz bu para kazanma zorunluluğuna geldiğinde Gregor önce kapıyı bırakıyor ardından da kendini utançtan ve üzüntüden her yanına ateş bastığından kapının yanındaki deri kaplı serin koltuğa atıyordu. Koltukta çoğu zaman uzun geceler boyunca kalıyor gözünü bir an bile kırpmıyor ve saatlerce deriyi hışırdatıp duruyordu. Veya büyük çaba harcamaktan kaçınmaksızın bir koltuğu pencerenin dibine itiyor, pencerenin pervazına tırmanıp koltuğa basarak cama dayanıyordu. Herhalde böyle yapmasının nedeni, geçmişte pencereden bakmanın iç dünyasında filizlendirdiği özgürlük duygusunu anımsamasıydı. Çünkü pek uzakta olmayan nesneler bile gün geçtikçe gözünün önünde gerçekten daha bir belirsizleşmekteydi. Eskiden her bakışında karşılaştığı, manzarasını lanetlediği karşıki hastaneyi artık hiç görmez olmuştu. Ve sessiz ama tümüyle kente özgü bir hava taşıyan Charlotte Caddesi'nde oturduğundan kesinlikle emin olmasaydı eğer penceresinden koşuni gökyüzüyle koşuni yeryüzünün ayırt edilemez biçimde birleştikleri bir ıssızlığa baktığına inanabilirdi. Dikkatli kız kardeşi koltuğun pencerenin dibinde durduğunu yalnızca iki kez görmüştü. Ama bu, ondan sonra her odayı topladığında koltuğu yine pencerenin altına itmesi, üstelik içteki pencerenin kanadını açık bırakması için yetmişti. Gregor, kız kardeşiyle konuşabilseydi ve onun kendisi için yapmak zorunda kaldığı her şey için teşekkür edebilseydi, o zaman hizmetleri karşısında bu denli ezilmeyecekti. Oysa şimdi bu hizmetlerden ötürü acı çekiyordu. Kız kardeşi doğal olarak bütün bunların acı etkilerini silmeye çalışıyordu ve aradan geçen zaman uzadıkça bunu yapmayı daha iyi başarıyordu. Ne var ki Gregor zamanla her şeyi çok daha derinliğine kavrar olmuştu. Kız kardeşinin odaya girişi bile Gregor için korkunç bir olaydı. Kız odaya girer girmez... Başka zamanlar Gregor'un odasını kimsenin görmemesi için o denli dikkat etmesine karşın kapıyı kapatmak için bile zaman ayırmaksızın doğru pencereye koşuyor, boğuluyormuşçasına acele ederek cama açıyor ve dışarıda hava ne denli soğuk olursa olsun bir süre pencerede kalıp derin derin soluk alıyordu. Bu koşuşturma ve gürültüyle Gregor'u günde iki kez ürkütüyordu. Gregor bütün bu zaman boyunca kanepenin altında titreyip duruyordu. Ve bu arada da kız kardeşinin pencereleri kapalı bir odada onunla kalmak elinden gelseydi eğer böyle bir şey yapmaktan kaçınacağını çok iyi biliyordu. Gregor'un dönüşümünden bu yana aradan bir ay gibi bir zaman geçmişti. Ve kız kardeşinin onun görünüşü karşısında şaşırması için artık özel bir nedeni kalmamıştı. Bir gün... Her zamankinden daha erken gelen kız, Gregor'u hiç hareketsiz ve öyle korkutucu biçimde dikilmiş pencereden bakarken buldu. Eğer kız kardeşi odaya girmeseydi, bu Gregor için beklenmedik bir durum olmayacaktı. Çünkü konumuyla onun pencereyi hemen açmasına engelliyordu. Ama kız kardeşi yalnızca odaya girmemekle kalmadı, bir de geri çekilip kapıyı kapattı. Yabancı biri, Gregor'un pusuya yatıp kız kardeşini ısırmak istediğini sanabilirdi. Gregor doğal olarak hemen kanepenin altına saklandı ama kız kardeşinin yeniden gelmesi için öğlene dek beklemek zorunda kaldı. Üstelik kız kardeşi her zamankinden daha tedirgindi. Bu durum Gregor'a kız kardeşinin onun görünüşüne hala dayanamadığını ve bundan sonra da dayanamayacağını gövdesinin kanepenin altından taşan küçük bir bölümünün görünüşü karşısında bile kaçmamak için çok büyük çaba harcamak zorunda kaldığını anlattı. Kız kardeşini bu görünüşten de esirgemek için günün birinde keten çarşafı sırtında, bu iş için dört saat uğraşması gerekti, kanepenin üstüne taşıdı ve çarşafı kendisini tümüyle örtecek biçimde düzenledi. Artık kız kardeşi eğilse bile onu göremeyecekti. Kız bu çarşafın gerekli olmadığına inansaydı çarşafı alıp götürebilirdi. Çünkü Gregor'un kendini sırf eğlence olsun diye tümüyle gözlerden saklamış olması düşünülemezdi. Ama kız kardeşi çarşafa hiç dokunmadı. Ve Gregor bir defasında onun yeni düzenlemeyi nasıl bulduğunu anlamak için çarşafı dikkatle başıyla iterek biraz araladığında kızın gözlerinde ona teşekkür anlamına gelen bir bakış bile yakalar gibi oldu. İlk 14 gün boyunca annesiyle babası bir türlü içleri götürüp de Gregor'un yanına giremediler. Ve Gregor sık sık onların... Kızlarının şimdiki çabalarını nasıl tümüyle takdir ettiklerini duyuyordu. Oysa daha önce kızlarını hiçbir işe yaramayan biri sayıp çoğu zaman öfkelenirlerdi. Şimdi ise kız kardeşi Gregor'un odasını toplarken ikisi birden yani hem anne hem de baba odanın önünde bekliyorlardı. Ve kızları dışarı çıkar çıkmaz ondan her şeyi, odanın ne durumda olduğunu, Gregor'un ne yediğini... ...bu kez nasıl davrandığını ve küçük bir iyileşme görülüp görülmediğini tüm ayrıntılarıyla anlatmasını istiyorlardı. Ayrıca annesi epey kısa sayılabilecek bir süre sonra Gregor'u ziyaret etmek istedi. Ama babasıyla kız kardeşi başlangıçta mantıklı gerekçelerle onu alıkoydular. Bu gerekçeleri Gregor da büyük bir dikkatle dinliyor ve tümüyle onaylıyordu. Fakat sonraları kadını güç kullanarak engellemek zorunda kaldılar... Ve o zamanlar annesi ''Bırakın geleyim Gregor'un yanına, o benim zavallı oğlum, yanına gitmek zorunda olduğumu anlamıyor musunuz?'' diye bağırdığında, Gregor, annesinin gelmesinin belki de daha iyi olacağını düşündü. Her gün değil hiç kuşkusuz ama örneğin haftada bir kez. Çünkü annesi ne de olsa her şeyi tüm yürekliliğine karşın henüz bir çocuk sayılan, ve bu denli zor bir görevi belki de yalnızca çocukça vurdum duymazlığından ötürü üstlenmiş olan kız kardeşinden daha iyi anlıyordu Gregor'un annesini görme isteği çok kısa sürede gerçekleşti Gregor yemeğini her gün böyle almaya başladı. Sonuçta ötekiler de Gregor'un açlıktan ölmesini istemezlerdi. Hatta Gregor bazen kız kardeşinin onun hakkındaki sevecen sözlerine bile şahit oluyordu. İki gün boyunca Gregor'un kulak kabarttığı yemeklerde nasıl bir tutum alınması gerektiği yönünde konuşmalar yapıldı. Hizmetçi kız işten ayrılmak için izin istemiş ve kendisine izin verildiğinde çok sevilmişti. Baba ise daha ilk günden para durumunu ve olasılıkları karısını anlatmaya başlamıştı. Gregor kız kardeşini tutkuyla bağlı olduğu müzik eğitimine alması için konservatuara yollamak istiyordu. Kapıyı dinlerken ailesinin ekonomik durumunu öğrendi. Eskiden kalan ve faizde olan ana parayla Gregor'un kazandığı paralar duruyordu. Ancak bu ailenin sadece birkaç sene daha geçinmesini sağlayabilirdi. Yaşamak için gerekli olan paranın kazanılması gerekiyordu. Ancak Gregor'un babası bu beş yıllık süreçte çalışmamaktan dolayı hantallaşmıştı. Aslımlı olan annesi ise para kazanabilecek durumda değildi. Keza henüz çok genç olan ve hayatında çalışmamış olan kız kardeşi de para kazanamazdı. Gregor bunları düşündükçe utanç ve üzüntü duyuyordu. Gregor kız kardeşinin bu dönemde yaptıkları için ona teşekkür etmek istiyordu. Ama onunla konuşamıyordu. Bu onu daha çok eziyordu. Artık anne ve baba da daha önceleri işe yaramaz gördükleri Greteyi takdir ediyorlardı. Kız her odadan çıktıktan sonra Gregor'un durumunu ondan öğreniyorlardı. Anne birkaç kez Gregor'u görmek istemiş ama babasıyla kız kardeşi onu engellemişlerdi. Gün boyunca özellikle anne ve babasını üzmemek için pencerede gözükmek istemiyordu. Ama birkaç metrekarelik döşemede de daha çok gezinebilmesine olanak yoktu. Hiç kımıldamaksızın yatmaya gece bile zor dayanabiliyordu. Yemektense artık hiç zevk almaz olmuştu. Bu nedenle duvarlarda ve tavanda rastgele gezinmeyi alışkanlık haline getirdi. Özellikle tavanda asılıp kalmaktan hoşlanıyordu. Bu döşemede yatmaktan çok farklıydı. İnsan daha rahat soluk alabiliyordu. Bütün gövdesinden hafif bir titreşim geçiyordu. Ve Gregor'un tavandayken kendini kaptırdığı neredeyse mutluluk denebilecek dalgınlık içerisinde sonradan kendisini de hayrete sürükleyecek bir biçimde tavanı bırakıp yere düştüğü oluyordu. Ama şimdi bedeni üstündeki denetimi doğal olarak eskisinden çok farklıydı ve bu denli şiddetli bir düşme sonucu bile kendine zarar vermiyordu. Kız kardeşi Gregor'un bulmuş olduğu yeni eğlencenin farkına hemen vardı. Gregor sürünerek gezinirken orada burada çıkardığı yapışkan maddenin izlerini de bırakıyordu ve Gregor'un gezinmesini elinden geldiğince kolaylaştırmayı, bunu engelleyen eşyaları da başta dolap ve yazı masası olmak üzere odadan çıkarmayı aklına koydu. Ama bu işi tek başına yapamazdı. Babasından yardım istemeye cesaret edemezdi. Hizmetçi kızın yardım etmeyeceği ise kesindi. Çünkü bu 16 yaşlarındaki kız gerçi aşçı kadın işten ayrıldığından bu yana cesaretle dayanmaktaydı. Ama mutfağın kapısını hep kilitli tutmak ve ancak özel olarak seslenildiğinde açmak gibi bir ayrıcalığın kendisine tanınmasını istemişti. Böylece Gregor'un kız kardeşi için babasının evde olmadığı bir gün annesini yardıma çağırmaktan başka çare kalmamıştı. Gerçekten de annesi... Coşkun bir sevincin belirtileri olan sesler çıkararak hemen geldi ama Gregor'un oda kapısı önünde sustu. Kız doğal olarak önce odada her şey yolunda mı diye baktı. Annesinin girmesine ancak ondan sonra izin verdi. Bu arada Gregor büyük bir aceleyle yatak çarşafını daha da aşağı çekmiş ve daha bir buruşturmuştu. Böylece bakıldığında gerçekten kanepeye rastgele fırlatılmış bir çarşaf gibi gözükmekteydi. Gregor bu kez çarşafın altından gizlice bakmaktan da kaçınmıştı. Annesini daha ilk gelişinde görmeye kalkışmamıştı. Ve sonunda gelmiş olmasına sevinmekle yetinmişti. ''Gel, görünmüyor'' dedi kız kardeşi. Annesini elinden tutmuş getiriyor olmalıydı. Gregor... Güçsüz iki kadının epey ağır olan dolabı yerinden oynattıklarını ve kız kardeşinin onun aşırı yorulmasından korkan annesinin uyarılarını dikkate almaksızın işin hep zor yanını üstlendiğini duydu. İş çok uzun sürdü. Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmadan sonra annesi dolabı yine orada bırakmanın en iyisi olacağını söyledi. Bir defa dolap çok ağırdı. Taşımayı baba eve dönmezden önce bitiremeyeceklerdi. Ve dolap odanın ortasında kaldığı takdirde Gregor'un geçebileceği tüm yollar tıkanmış olacaktı. Ayrıca eşyaların dışarı çıkarılmasının Gregor'un hoşuna gideceği de hiç kesin değildi. Anneye göre durum bunun tersiydi. Kendisi boş kalan duvara baktığında yüreği daralıyordu. Gregor da odadaki eşyalara uzun zamandır alışmış olduğuna ve bu nedenle bomboş bir odada kendini terk edilmiş hissedeceğine göre herhalde aynı sıkıntıyı duyacaktı. Ayrıca diye konuşmasını sürdürdü annesi alçak sesle. Zaten genelde neredeyse fısıldar gibi konuşmaktaydı. Nerede bulunduğunu tam olarak bilmediği Gregor'a sesini bile duyurmaktan kaçınır gibiydi. Söylediklerini oğlunun anlamadığındansa emindi. Ayrıca eşyaları odadan uzaklaştırdığımız takdirde iyileşmesinden tümüyle ümidimizi kestiğimizi ve onu acımasızca kendi haline bıraktığımızı göstermiş olmaz mıyız? Bence en iyisi odayı eskiden nasıl idiyse aynen öyle korumaya çalışmamızdır. Böylece Gregor yine aramıza döndüğünde her şeyi eskisi gibi bulur. Arada olup bitenleri unutması da o ölçüde kolaylaşır. Gregor annesinin bu sözlerini dinlerken insanlarla doğrudan diyalog kurma eksikliğinin buna ek olarak da aile çevresinde sürdürmüş olduğu tek düzey yaşamın geride kalan iki ay içerisinde aklını bulandırmış olması gerektiğini düşündü. Çünkü odasının boşaltılmasını ciddi olarak isteyebilmesini başka türlü açıklayabilmesi olanaksızdı. Aileden miras yoluyla kalma eşyalarla rahat biçimde döşenmiş sıcak atmosferli odasının hiç kuşkusuz her yöne rahatça sürünerek gitmesini sağlayacak ama bunun yanı sıra ona bir insan olarak geçmişini hızla ve bütünüyle unutturacak bir mağaraya dönüştürülmesini istiyor muydu gerçekten? Şimdi bile geride kalan insanlığını neredeyse unutmak üzereydi. Ve ancak annesinin uzun zamandır duymadığı sesiyle kendine gelmişti. Hiçbir şey çıkarılmamalıydı odadan. Bütün eşyalar yerinde kalmalıydı. Eşyaların üzerindeki olumlu etkilerinin eksikliğine dayanamazdı. Ve eğer eşyalar başıboş her yana gitmesine engelliyorsa o zaman bu durumu zararlı değil ama yararlı saymak gerekirdi. Gel gelelim kız kardeşi ne yazık ki böyle düşünmüyordu. Kız Gregor'un sorunları söz konusu olduğunda annesiyle babasının karşısında özel bir bilir kişi gibi davranmaya alışmıştı ve bu tutumunda pek haksız da sayılmazdı. Şimdi de annesinin verdiği öğüt kız kardeşi için başlangıçtaki gibi yalnızca dolabın ve yazı masasının çıkarılması konusunda değil ama varlığı kesinlikle gerekli kanepenin dışında odadaki tüm eşyaların dışarı çıkarılmasında direnmek için yeterli bir neden oluşturmuştu. Kızı bu direnişe iten, yalnızca çocukça bir inat ve son zamanlarda beklenmedik bir biçimde güçlükle edinebilmiş olduğu kendine güven duygusu değildi. Greta gerçekten de Gregor'un dolaşmak için çok yeri gereksindiğini, buna karşılık eşyaları görüldüğü kadarıyla hiç kullanmadığını gözlemlemişti. Ama tutumunda belki onun yaşındaki kızlara özgü olan ve her fırsatta kendi kendini tatmine amaçlayan bir hayalciliğinde rolü vardı. Ve Greta, bu hayalciliğin etkisiyle Gregor'un durumunu daha da korkutucu kılmak isteğine karşı koyamıyordu. Böylece Gregor için şimdi yedeğin olduğundan daha fazlasını yapabilecekti. Çünkü dört duvarına tek başına Gregor'un egemen olacağı bir odaya herhalde kız kardeşinin dışında hiç kimse girme yürekliliğini gösteremeyecekti. Ve böylece Grete annesinin kendisini bu kararından caydırmasına meydan vermedi. Bu odada zaten iyice tedirgin olan annesi de biraz sonra sesini kesti ve kızının dolabı dışarı çıkarmasına var gücüyle yardımcı oldu. Begor mutlaka dışarı çıkarılması gerekiyorsa eğer dolapsız da idare edebilirdi ama yazım masası odada kalmalıydı. Belki kadın. Soluk soluğa üstüne abandıkları dolapla birlikte odadan çıkar çıkmaz, Gregor duruma dikkatle ve başkalarını elinden geldiği kadar üzmeksizin nasıl el koyabileceğini görmek için başını kanepenin altından çıkardı. Ama ne yazık ki odaya ilk dönen annesi oldu. Bu sırada Grete yandaki odada dolaba sarılmış, oraya buraya sallıyor fakat doğal olarak dolabı yerinden bile kıpırdatamıyordu. Annesine gelince Gregor'un görünüşüne alışık değildi. Ve gördüğünde hasta olabilirdi. Bu nedenle korkuya kapılan Gregor, hızla gerisin geriye giderek kanepenin öteki ucuna değin çekildi. Ama çarşafın ön tarafının biraz hareket etmesini engelleyemedi. Bu, annesinin dikkatini çekmeye yetti. Kadın durakladı, bir an sessiz kaldı ve sonra Greta'nın yanına döndü. Gregor, Sürekli olarak ortada olağanüstü bir durumun bulunmadığını, Yalnızca birkaç parça eşyanın yerinin değiştirildiğini yinelemesine karşın, Kısa süre sonra kendi kendine de itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, iki kadının durmaksızın girip çıkmaları, seslenişleri, Eşyaların döşemenin üstünde çıkardığı gıcırtı, Üstünde büyük ve her yandan körüklenen bir kargaşa etkisi yarattı. Kafasıyla bacaklarını olanca gücüyle kasmasına, ve gövdesini de sımsıkı yere yapıştırmasına karşın kendi kendine bu duruma daha fazla dayanamayacağını söylemek zorunda kaldı. İçinde oyma testeresiyle öteki aletlerin bulunduğu dolabı dışarı taşımışlardı bile. Şimdi ayakları döşemeye sımsıkı gömülmüş olan yazı masasını yerinden oynatmaktaydılar. Gregor, Yüksek Ticaret Okulu'na giderken, lise öğrencisiyken, dahası ilkokuldayken ödevlerini hep bu masada yazmıştı. Artık annesiyle kız kardeşinin iyi niyetlerini sınayacak zamanı kalmamıştı. Ayrıca onların var olduklarını neredeyse unutmuştu bile. Çünkü yorgunluktan hiç konuşmaksızın çalışmaktaydılar ve yalnızca boğuk ayak sesleri duyuluyordu. Ve Gregor böylece saklandığı yerden fırladı. O sırada iki kadın yandaki odada biraz soluk alabilmek için yazı masasına dayanmışlardı. Koştuğu yönü dört kez değiştirdi. Önce neyi kurtaracağını gerçekten bilmiyordu. Tam o sırada artık zaten bomboş olan duvarda iyice dikkati çeken köklü kadın resmini gördü. Hemen yukarı tırmandı ve gövdesini cama yapıştırdı. Cam hem onu tutuyor hem de sıcak karnına iyi geliyordu. En azından bu resmi şimdi gövdesiyle tamamen örtmüş olduğu bu resmi herhalde kimse alamayacaktı. Afgan'ın dönüşümünü dinlemeye devam ediyoruz. Gregor annesiyle kız kardeşini dönerlerken görmek için başını oturma odasının kapısına çevirdi. Ana kız dinlenmeyi kısa kesmişler yine geliyorlardı. Grete, annesine sarılmış onu neredeyse taşımaktaydı. Şimdi neyi götürüyoruz dedi ve çevresine bakındı. Tam o sırada bakışları duvarda bulunan Gregor'un bakışlarıyla karşılaştı kanlığını korumayı herhalde Salt annesinin varlığı nedeniyle başararak, annesinin çevresine bakınmasını engellemek için yüzünü ona doğru eğdi. Titriyordu ve düşünmeden konuşuyordu. İstersen oturma odasına biraz daha kalalım, ne dersin? Braden'in amacını Gregor anlamıştı. Önce annesini güvenlik altına alacak, sonra da onu duvardan kovacaktı. İyi ya, bir denesin de bakalım. Gregor... Resminin üstüne çöreklenmiş, onu asla elinden kaptırmamaya kararlıydı. Resminden olmaktansa, Greta'nın yüzüne saldırmayı yeğleyecekti. Ama Greta'nın sözleri, annesini asıl şimdi tedirgin etmişti. Kadın yana doğru çekildi, çiçekli duvar kağıdının üstündeki kocaman kahverengi lekeyi gördü. Gördüğünün Gregor olduğunun bilincine henüz varmaksızın çığlığı andıran çatlak bir sesle, ''Ama Tanrım! Ana Tanrım!'' diye bağırdı. Ve artık her şeyden vazgeçmişçesine iki yana açtığı kollarıyla kanepeye yığılıp hareketsiz kaldı. Grete yumruğunu havaya kaldırarak ve bakışlarına dikerek Gregor diye bağırdı. Dönüşümden bu yana Gregor'la ilk kez doğrudan konuşmaktaydı. Annesini ayıltmasına yarayacak bir esans bulmak için yan odaya koştu. Gregor da yardımcı olmak istiyordu. Resmi kurtarmak için vakti vardı daha. Ama camasım sıkı yapışık olduğu için kendini ancak zorla bulunduğu yerden ayırabildi. Sonra sanki eskiden olduğu gibi kız kardeşine akıl verebilecekmişçesine o da yandaki odaya seyirtti. Ama orada eli kolu bağlı Greta'nın arkasına durmakla yetinmek zorunda kaldı. Kız bir sürü küçük şişenin arasında aranırken dönüp Gregor'u görünce korktu. Şişelerden biri yere düşüp kırıldı. Bir cam kırığı Gregor'un yüzünü yaraladı. Çevresine de yakıcı bir ilaç yayılmıştı. Greta artık daha fazla oyalanmaksızın taşıyabileceği kadar şişe alıp annesinin yanına koştu. Kapıyı da arkasından ayağıyla kapattı. Şimdi Gregor onun suçu yüzünden belki de ölümle karşı karşıya gelmiş olan annesinden ayrı düşmüştü. Annesinin yanında kalmak zorunda olan kız kardeşini ürkütmek istemiyorsa eğer, kapıyı açmaya kalkışmaması gerekiyordu. Şu anda tek yapıcıyı beklemekti. Ve Gregor, kendine yönelik suçlamaları ve kaygılarının bunalımı içinde her yana sürünmeye başladı. Duvarlarda, eşyaların üstünde, tavanda sürünerek gezindi. Ve sonunda... Çaresizlik içerisinde bütün oda çevresine dönmeye başlayınca büyük masanın ortasına düşüp kaldı. Aradan kısa bir süre geçti. Gregor bitkin yatıyordu. Çevre sessizdi ve belki de bu iyiye işaretti. O sırada kapı çalındı. Hizmetçi kız her zamanki gibi kendini mutfağa kilitlemiş olduğundan kapıyı açmaya Grete gitti. Gelen babasıydı. İlk yaptığı ''Ne oldu?'' diye sormak oldu. Herhalde Grady'yi görünce her şeyi anlamıştı. Grete boğuk sesle yanıtladı. Yüzünü babasının göğsüne gömmüş olmalıydı. Annem bayıldı ama şimdi daha iyi. Gregor odasından kaçtı. ''Bunu bekliyordum'' dedi babası. ''Hep söylemiştim size ama siz dinlemek istemediniz.'' Gregor babasının Gretenin çok yetersiz açıklamasını kötüye yorduğunu... Ve Gregor'un bir sorbalık yaptığı sonuçuna vardığını anlamıştı. Bu nedenle şimdi babasını yatıştırmaya çalışmak zorundaydı. Çünkü durumu açıklamak için ne zamanı ne de olanağı vardı. Ve odasının kapısının önüne kaçıp kapıya yapıştı. Böylece babası Holden içeri girdiğinde Gregor'un gerçekten derhal odasına dönmek istediğini hemen görecek, onu odasına kovalamaya gerek bulunmadığını Gözden kaybolması için yalnızca kapısını açmanın yeterli olduğunu anlayacaktı. Ama babası bu tür incelikleri ayrımsayabilecek durumda değildi. İçeri girer girmez sanki aynı zamanda hem öfkeli hem de memnun olduğunu gösterir bir ses tonuyla ''Ah!'' diye bağırdı. Gregor başını kapıdan çekti ve babasına doğru kaldırdı. Babasını bu haliyle hiç canlandırmamıştı gözünün önünde. Ne var ki? Son zamanlarda yeni merakının peşinden koşarken, yani sürünerek her yanı dolanırken, eskisi gibi evin geri kalan bölümlerinde olup bitenlerle ilgilenmeyi unutmuştu. Ve aslında değişik koşullarla karşılaşmaya hazır olması gerekirdi. Ama yine de, yine de bu insan gerçekten babası mıydı? Eskiden Gregor bir iş yolculuğuna çıktığında, yorgun argın yatağında büzülüp kalan, eve döndüğü akşamlar onu koltuğunda üstünde rotuşan biriyle karşılayan, ayağa kalkabilecek durumda olmayıp sevincini yalnızca kollarını kaldırarak açığa vuran, çok ender olarak yılda birkaç pazar ve bir de en önemli bayram günlerinde ailece çıktıkları gezintilerde zaten ağır yürüyen Gregor'la annesinin arasında eski paltosuna sarılmış olarak yere hep dikkatle bastığı bastonuyla onlardan da ağır bir tempoyla giden bir şey söylemek istediğinde hemen her zaman yürümesini kesen ve yanındakileri çevresine toplayan adam, bu adam mıydı? Oysa şimdi bayağı dimdikti. Sırtında, bankalarda ayak işlerine bakanların giydikleri türden parlak sarı düğmeli, üstüne sımsıkı oturmuş mavi bir üniforma vardı. Ceketin yüksek ve sert yakasının üstünden katmerli çenesi sarkmaktaydı. Kalın kaşlarının altındaki siyah gözlerinin bakışları canlı ve dikkatliydi. Eskiden karışık olan ak saçları ortadan ayrılarak son derece düzgün taranmıştı ve pırıl pırıldı. Adam, üstünde herhalde bir bankanın adının yaldızlı baş harflerinin bulunduğu kasketi oda boyunca havada bir kavis çizdirterek kanepeye fırlattı. Ve sonra... Uzun üniforma ceketinin eteklerini geriye atıp ellerini pantolon ceplerine sokmuş olarak gerilmiş bir yüzle Gregor'a doğru ilerledi. Ne yapmak istediğini belki kendisi de bilmiyordu. Ama yine de yürürken ayaklarını alışılmadık bir yüksekliğe kaldırmaktaydı ve Gregor onun çizmelerinin tabanlarının iriliğine şaşırdı. Bununla birlikte bu düşünceyle zaman yitirmedi. Çünkü yeni yaşamının ilk günden beri babasının ona karşı yalnızca çok sert bir tutumu uygun bulduğunu bilmekteydi. Böylece babasının önünden koşmaya başladı. Babası durduğunda o da duruyor, babasının en ufak bir kıpırdanışında yine çabuk çabuk ilerliyordu. Odayı birkaç kez dolandılar. Bu arada kayda değer hiçbir şey olmadığı gibi hareketin bütününün ağır temposu nedeniyle ortada bir kovalamaca görünümü bile yoktu. Bu nedenle Gregor da bir süre döşemeden ayrılmadı. Çünkü duvarlara veya tabana kaçtığı takdirde babasının bunu bir kötü niyet olarak yorumlamasından korkmaktaydı. Bununla birlikte bu koşuya uzun süre dayanamayacağını de kendine itiraf etmek zorundaydı. Çünkü babasının attığı bir adıma karşılık kendisinin sayısız hareket yapması gerekiyordu. Soluk almakta güçlük çekmeye başlamıştı bile. Ciğerleri zaten eskiden de pek sağlam değildi. Gregor tüm gücünü koşu için toplamak üzere böyle yalpa vurup dururken ve gözlerini bile açmazken içinde bulunduğu körelmişlik nedeniyle koşmaktan başkaca bir kurtuluş yolu düşünmezken ince oymalarla süslü köşelerden ve sivirliklerden yana zengin mobilyaların yolunu tıkadığı duvarlardan da yararlanabileceğini neredeyse unutmuşken hafifçe fırlatılmış olan bir nesne tam yanından uçup yere düştü ve önüne doğru yuvarlandı. Bir elmaydı bu. Arkasından hemen bir ikincisi geldi. Gregor dehşete kapılarak durdu. Koşmayı sürdürmek yararsızdı. Çünkü babası onu bombardımana tutmayı kafasına koymuştu. Ceplerini kont büfenin üstünde duran yemiş tabağından doldurmuştu. Ve şimdi henüz tam nişan almaksızın elmaları birbiri ardına fırlatmaktaydı. Bu küçük... Kırmızı elmalar yerde elektriklenmiş gibi yuvarlanıp duruyor ve birbirlerine çarpıyorlardı. Hafifçe fırlatılmış olan bir elma Gregor'un sırtını sıyırdı ama bir zarar vermeden kayıp gitti. Buna karşılık onun hemen ardından fırlatılan bir elma arkasına tam anlamıyla saplandı. Gregor sanki aniden gelen bu inanılmaz acı yerini değiştirince geçecekmiş gibi kendini sürüklemek istedi. Ama olduğu yere çivilenmiş gibiydi. Ve bütün duyuları felce uğramış olarak yığılıp kaldı. Son bir kez gözlerini açıp baktığında odasının kapısının hızla açıldığını, annesinin üstünde yalnızca gömleğiyle, kız kardeşi baygınlığı sırasında rahat soluk alsın diye onu soymuştu, çığlıklar atan Gretenin önünden dışarı fırladığını, sonra babasına doğru koştuğunu ve koşarken beline sıyrılmış olan eteklerinin birbiri ardına yere kaydığını görebildi. Annesi, eteklerinin üstünden sendeleyerek babasına atıldı. Ona sarılarak, bedenini onunkiyle tamamen birleştirerek, bu noktada Gregor'un görme yetisi iflas etmişti, ellerini onun başının arkasında kavuşturarak Gregor'un yaşamını bağışlamasını istedi. Gregor'un acısını bir aydan fazla çektiği ağır yaralanması, Elma kimse almaya cesaret edemediğinden olayın gözle görülür bir anısı olarak etine gömülü kalmıştı, görünüşe göre babasına bile şu andaki üzücü ve iğrenç manzarasına karşın yine de aileden biri olduğunu anımsatmış gibiydi. Gregor'a bir düşmanmış gibi davranılamazdı. Duyulan tiksintiyi bastırıp sabretmek, yalnızca sabretmek aile yükümlülüğünün bir gereğiydi. Gerçi Gregor yarası nedeniyle hareket edebilme yetisini belki sürekli yitirmişti ve şimdilik odasını bir baştan öteki başa geçmesi bile yaşlı bir gaziymiş gibi dakikalar alıyordu. Yükseklere tırmanmak artık söz konusu değildi ama öte yandan durumundaki bu kötüleşmeyi Gregor'un kanısına göre tümüyle dengeleyen bir yenilik vardı. Artık her gün akşama doğru Gregor'un bir iki saat önceden bakışlarını dikmeye adet edindiği oturma odasının kapısı açılıyor. Böylece o da odasının karanlığında oturma odasından görünmeksizin aydınlatılmış masanın başındaki aileyi bütünüyle izleyebiliyor ve konuşmalarını bir anlamda hepsinin izniyle yani eskisinden çok farklı olarak dinleyebiliyordu. Bunlar artık doğal olarak bir zamanlar Gregor'un küçük otel odalarında nemli yataklarda yapmak zorunda kaldığında özlemle anımsadığı o canlı konuşmalar olmaktan uzaktı. Şimdi vakit çoğunlukla çok sessiz geçiyordu. Babası akşam yemeğinden hemen sonra koltuğunda uyuyakalıyordu. Annesiyle kız kardeşi ses çıkarmamak için birbirlerini uyarıyorlardı. Annesi ışığın altında iyice önüne eğilmiş olarak bir moda evi için ince işli çamaşırlar dikiyordu. Bir tezgahtarlık bulmuş olan kız kardeşi de ''Belki ileride daha iyi bir işe geçebilirim'' ümidiyle akşamları steno ve Fransızca çalışmaktaydı. Babası bazen uyanıyor ve uyuduğunun hiç farkında değilmişçesine karısına ''Bugün yine ne kadar çok çalıştın'' diyor... Annesiyle kız kardeşi yorgun bir gülümsemeyle birbirlerine bakarlarken baba yine hemen veriyordu. Babası kendine özgü bir inatla üniformasını evde de çıkarmamakta direniyordu. Veroptaşamr kullanılmaksızın asılı dururken baba tepeden tırnağa giyinmiş olarak yerinde uyuyordu. Sanki hep işinin başına dönmeye hazırdı ve burada bile amirinin sesini bekliyordu. Bu nedenle zaten ilk giyildiği zaman bile pek yeni olmayan üniforma Gregor'un annesiyle kız kardeşinin tüm özenlerine karşın temiz görünüşünü yitirdi. Kafka'nın dönüşümünü dinlemeye devam ediyoruz. Gregor çok kez bütün bir akşam boyunca yaşlı adamın içinde son derece rahatsız ama sakin uyuduğu bu giysiyi Üstü lekelerle kaplı, hep temizlenen altın renkli düğmeleri parlayan bu giysiyi seyrediyordu. Saat onu vurur vurmaz, annesi hafiften seslenerek babasını uyandırmaya, sonra da yatması için razı etmeye çalışıyordu. Çünkü doğru dürüst bir uyku denemezdi böylesine ve sabahın altısında çalışmaya başlayan yaşlı adam iyi bir uykuyu gereksiniyordu. Ama adam hademeliğe başladığından bu yana edindiği inatla ve sürekli uyuklamasına karşın masanın başında daha uzun zaman kalmakta direniyordu. Ayrıca koltuğundan yatağına gitmeye de son derece güç razı oluyordu. Karısıyla kızı küçük uyarılarla üstüne nedenli varırlarsa varsınlar adam kim bilir kaç çeyrek boyunca hep ağır ağır başını sallıyor, gözlerini kapalı tutuyor ve ayağa kalkmıyordu. Karısı hafifçe kolundan çekiyor, kulağına güzel sözler söylüyor, kızı da annesine yardım etmek için ödevlerinin başından kalkıyordu. Ama adam bunların hiçbirine kanmıyordu. Koltuğuna daha da fazla gömülüyordu. Ancak karısıyla kızı onu koltuk altlarından tuttukları zaman gözlerini açıyor, bir karısına bir kızına baktıktan sonra hep adet edindiği üzere şöyle diyordu. Bu da bir yaşam, bu da benim yaşlılık günlerimdeki dinlenme biçimim. Ve iki kadına dayanarak sanki kendi kendisinin yükünü taşıyormuşçasına ağır ağır ayağa kalkıyor, karısıyla kızının kendisini kapıya kadar götürmelerini bekliyor, orada eliyle artık gitmelerini işaret ederek yürümesini kendi başına sürdürüyordu. Bu arada acele peşinden koşup ona yine yardım edebilmek için anne dikişini kızı da kalemini bir yana fırlatıyordu. Bu işe boğulmuş ve aşırı yorgun düşmüş ailede Gregor'a kim gerektiğinden daha çok ilgi gösterebilirdi. Evin harcamaları gittikçe kısılmaktaydı. Sonunda hizmetçi kıza da yol verilmişti. Beyaz saçları başının çevresinde uçuşan iri yapılı ve kemikli bir gündelikçi kadın en ağır işleri görmek üzere sabahları ve akşamları uğruyordu. Geri kalan bütün işleri dikişlerinin yanı sıra anne görmekteydi. Arada, eskiden anne ile kız kardeşin eğlencelerde ve törenlerde mutluluktan uçarak takmış oldukları aileden kalma takıların satıldığı da oluyordu. Gregor, bunu akşamları satış bedelleriyle ilgili konuşmalardan öğreniyordu. En büyük yakınma konusuysa, içinde bulunulan koşullara göre çok büyük olan evden çıkmanın olanaksızlığıydı. Çünkü Gregor'un nasıl taşınabileceğini düşünmek bile söz konusu değildi. Ama Gregor... Bir taşınmayı engelleyen tek nedenin onu düşünmeleri olmadığını anlıyordu. Çünkü onu birkaç hava deliği bulunan uygun bir sandıkta kolayca taşıyabilirlerdi. Aileyi ev değiştirmekten alıkoyan asıl neden, içinde bulunulan derin ümitsizlik ve bütün tanıdık ve akraba çevresinde eşi görülmemiş bir felaketin bu ailenin başına geldiği düşüncesiydi. Dünyanın yoksul insanlardan beklediklerini aile üyeleri sonuna değin yerine getirmekteydiler. Baba, küçük banka memurlarına sabah kahvaltısı getiriyordu. Anne, yabancıların çamaşırları için kendini feda etmekteydi. Kız kardeş ise, müşterilerin buyruklarına göre tezgahın arkasında koşuşturup duruyordu. Ama ailenin gücü bundan fazlası için artık yeterli değildi. Ve annesiyle kız kardeşi, babasını yatırdıktan sonra geri dönüp, artık işlerini ellerine almaksızın yan yana, dahası, Yanak yana denebilecek kadar birbirlerine yakın oturduklarında annesi Gregor'un odasını göstererek ''Şu kapıyı kapat Greta." dediğinde beyan odada annesiyle kız kardeşi gözyaşı dökerlerken veya gözyaşı dökmeksizin bakışlarını masaya dikip otururlarken Gregor yeniden karanlıkta kaldığında sırtındaki yara sanki yeni açılmış gibi acımaya başlıyordu. Gregor günleri ve geceleri hemen hiç uyumaksızın geçirmekteydi. Kimi zaman Kapı bir daha açıldığında ailenin işlerini tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden eline almayı düşündüğü oluyordu. Patron ve müdür bey, yardımcılar ve çıraklar, kafası epey ağır işleyen odacı, başka mağazalarda çalışan iki üç arkadaş, bir otelinde odalara bakan bir kız, başka deyişle hoş ve silik bir anı. Bir dükkanında kasiyer olarak çalışan Gregor'un ciddi olarak peşine düştüğü ama elini çabuk tutamadığı bir kız. Bütün bu kişiler bir yabancılık veya unutulmuşluk atmosferiyle belirmekteydi gözlerinin önünde. Ama Gregor'a ve ailesine yardım edecek yerde tümü de erişilmez bir yerdeydiler. Eğitip gittiklerinde Gregor seviniyordu. Ama sonra kendisi de ailesiyle ilgilenmek isteğini kesinlikle duymaz oluyor... Ona kötü baktıklarından ötürü onlara yalnızca öfke duyuyordu. Ve canının neyi çektiğini kendisinin de bilmemesine karşın kilere nasıl girip de oradan karnı aç olmasa bile payına düşeni nasıl alacağına ilişkin planlar yapıyordu. Kız kardeşi artık neyin Gregor'un özellikle hoşuna gideceğini düşünmeksizin sabahları ve öğlenleri dükkana koşmazdan önce rastgele bir yiyeceği ayağıyla Gregor'un odasına itiyor, akşamsa yiyecekler tadılmış veya en sık rastlanan durum olarak olduğu gibi bırakılmış, hiç umursamadan bir süpürge darbesiyle yine dışarı atıyordu. Yalnızca akşamları ilgilendiği odayı toplama işi onun yaptığından daha hızlı yapılamazdı. Kir, dalga dalga duvarlar boyunca uzanıyor, orada burada toz ve pislik topakları göze çarpıyordu. İlk zamanlar Gregor, kız kardeşi geldiğinde ona bir anlamda sistem etmek için gidip özellikle böyle köşelerde duruyordu. Ama orada haftalarca kalsa bile kız kardeşinin düzeltmesini boşuna beklemiş olacaktı. Ortalığın pisliğini de onun kadar görüyordu. Ama Gregor'u öylece bırakmaya karar vermişti. Bu arada kendisi için çok yeni ve bütün aileyi etkilemiş olan bir duyarlılıkla Gregor'un odasının toplanmasına kendisinden başka kimsenin karışmamasına dikkat ediyordu. Bir defasında annesi Gregor'un odasında büyük temizlik yapmıştı. Ve bunu ancak birkaç kova su harcayarak başarabilmişti. Bu arada aşırı nem Gregor'un hastalanmasına yol açmıştı. Bu nedenle kızgın ve hareketsiz kanepenin üstüne yayılıp kalmıştı. Ama bu girişiminden ötürü cezasını bulmakta da gecikmemişti. Çünkü akşam kız kardeşi Gregor'un odasındaki değişikliği görür görmez son derece ağır bir hakarete uğramışçasına oturma odasına koşmuş ve annenin ellerini yalvarırcasına havaya kaldırmasına karşın bir ağlama nöbetine tutulmuştu. Bu durum karşısında büyükler babası doğal olarak koltuğundan sıçramıştı. Önce şaşkınlık ve çaresizlik içinde baka kalmışlardı. Sonra onlar da harekete geçmişlerdi. Babası... Sağında oturan karısını Gregor'un odasının temizlik işini kızına bırakmadığı için suçlamıştı. Solunda oturan kızına ise bağırarak bir daha Gregor'un odasını temizlemesini yasakladığını söylemişti. Anne, heyecandan artık kendini bile tanıyamayacak hale gelen kocasını yatak odasına sürüklemeye çalışmıştı. Pıçkırıklarla sarsılan Greta küçük yumruklarıyla masayı dövüp durmuştu. Gregor ise kapıyı kapatıp onu bu manzaradan ve gürültüden esirgemek kimsenin aklına gelmediği için öfkesinden yüksek perdeden tıslamaya koyulmuştu. Ama dışarıda çalışmaktan bitkin düşmüş olan kız kardeşi Gregor'a eskisi gibi bakmaktan artık bıkmış olsa bile bu hiçbir zaman onun yerine annesinin geçmek zorunda olduğu anlamını taşımıyordu. Ve aslında bu yüzden Gregor'un bakımsız kalması da gerekmezdi. Çünkü şimdi gündelikçi kadın vardı. Uzun yaşamın boyunca herhalde güçlü kemik yapısı sayesinde en kötü badireleri atlatabilmiş olan bu yaşlı dul kadın aslında Gregor'dan tiksinmiyordu. Bir defasında öyle özellikle merak etmek etmeksizin tesadüfen Gregor'un odasının kapısını açmış ve tam anlamıyla gafil avlandığı için peşinden kovalayan kimsenin bulunmamasına karşın oraya buraya koşmaya başlayan Gregor'un görünüşü karşısında ellerini önüne kavuşturup hayretle baka kalmıştı. O günden beri sabahları ve akşamları kapıyı aralayıp Gregor'a şöyle bir bakmayı hiç unutmuyordu. Başlangıçta onu yanına da çağırmış, bunu yaparken tatlı sözler olduğuna inandığı bir takım şeyler de söylemişti. Örneğin, ''Gel bakalım buraya ihtiyar bok böceği'' ya da ''Ço ihtiyar bok böceğine de bakın'' gibi. Bu tür sözlere Gregor hiçbir yanıt vermiyor, kapı sanki hiç açılmamış gibi olduğu yerde hareketsiz kalıyordu. O gündelikçi kadının onu aklına estiği zaman saçma sapanla rahatsız etmesine meydan verecek yerde her gün odasını temizlemesine emretselerdi ya. Bir gün sabahın erken saatlerinde belki de yaklaşmakta olan ilkbaharın gücü şiddetli bir yağmur camları dövmekteydi. Gündelikçi kadın yine saçmalamaya başladığında çok kızan Gregor sanki saldırıya hazırlanıyormuşçasına ama ağır ve bitkinliğini açığa vuran bir tempoyla ona döndü. Fakat kadın korkacak yerde kapının yakınındaki bir sandalyeyi havaya kaldırmakla yetindi. Ve ağzı iyice açık olarak duruşuna bakıldığında niyeti yani ağzına ancak elindeki sandalye Gregor'un sırtına indiği zaman kapayacağı açıkça belli oluyordu. Gregor yeniden döndüğünde demek daha fazla yaklaşmayacaksın öyle mi? diyerek sandalyeyi sakin bir ifadeyle yine köşeye bıraktı. Gregor artık neredeyse bir şey yemez olmuştu. Ancak hazırlanmış olan yemeğin yanından rastlantı sonucu geçtiğinde oyalanmak için ağzına bir lokma alıyor, saatlerce ağzında tutuyor, sonra çoğunlukla tükürüp atıyordu. Önceleri kendisini yemekten uzaklaştıran şeyin odasından ötürü duyduğu üzüntü olduğunu sandı. Ama özellikle odasındaki değişikliklere çok kısa zamanda alışıvermişti. Evdekiler başka yerlere konamayan şeyleri onun odasına tıkmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Ve evin bir odası üç adama kiralanmış olduğundan bu tür eşyaların sayısı epey kabarıktı. Bu ciddi görünüşlü adamlar, Gregor bir defasında bir kapı aralığından adamların üçünün de uzun sakallı olduğunu görmüştü. Yalnız odalarında değil, evin her yerinde özellikle de mutfakta her şeyin düzenli olması konusunda çok titizdiler. Gereksiz öteberi, hele bunlar bir de kirli olurlarsa asla istemiyorlardı. Ayrıca kendilerine gerekli eşyanın çoğunu da beraberlerinde getirmişlerdi. Bu nedenle satılsa para etmeyecek ama ailenin de atmak istemediği bir sürü ıvır zıvır ortada kalmıştı. Bütün bunlar Gregor'un odasına dolduruldu. Mutfaktaki kül sandığı ve çöp denekesi de aynı odaya taşınmıştı. Hep acelesi olan gündelikçi kadın eline o anda işe yaramayan ne geçerse Gregor'un odasına veriyordu. Neyse ki Gregor çoğu kez yalnızca atılacak nesneyi ve onu tutan eli görüyordu. Belki de gündelikçi kadının niyeti zamanla ve fırsat bulduğunda oraya tıktıklarını yeniden almak veya topunu birden atmaktı. Ama gerçekte atılanlar atıldığı yerde kalıyordu. Bir zaman Gregor aralarında dolanıp bu döküntüleri yerlerinden oynatıyordu. Önceleri sürünecek yeri kalmadığından bu işi zorunlu olarak yapmaktaydı. Sonraları bu işi gittikçe daha eğlendirici bulmaya da başladı. Ne var ki bu tür gezintilerin ardından kendisini ölesiye yorgun ve üzgün hissediyor, yine saatlerce yerinden kımıldamıyordu. Gregor hasta olduğunda bir gün kanepede yatarken bunu gören Grete ağlamaya başladı. ve babası Gregor'un odasını temizlemesini ona yasakladı. Bugünden sonra gündelikçi bir kadın eve gelmeye başladı. Aile bireylerinin aksine o Gregor'dan tiksinmiyordu. Onu hayretle inceliyordu. Gregor artık hiçbir şey yemiyordu. Bir lokmayı ağzına alıyor sonra tükürüyordu. Ortalıkta fazlalık oluşturan eşyalar da Gregor'un odasına atılıyordu. Bu son zamanlarda sıklaşmıştı. Çünkü aile evin birkaç odasını üç adama kiralamıştı. Oda kiralayan adamlar bazen akşam yemeklerini de evde... Ortak oturma odasında yediklerinden oturma odasının kapısı bazı akşamlar kapalı kalıyordu. Ama Gregor kapının açılmasından çok rahat feragat edebiliyordu. Zaten kapının açık bırakıldığı kimi akşamlar bu fırsattan yararlanmamış, aile farkına varmaksızın odasının en karanlık köşesine çekilip yatmıştı. Ama bir defasında gündelikçi kadın oturma odasının kapısını biraz açık bırakmıştı. Kapı akşam adamlar gelip odada ışık yakıldığı zamanda açık kaldı. Adamlar masanın bir zamanlar annesi, babası ve Gregor'un oturmuş oldukları bölümüne oturdular. Peçetelerini açıp bıçakları ve çatalları hemen ellerine aldılar. Hemen ardından Gregor'un annesi elinde bir et tabağıyla kapıda belirdi. Onu tepeleme patates dolu bir tabakla kız kardeşi izliyordu. Yemeklerin dumanı tütmekteydi. Adamlar yemeğe başlamazdan önce denetlemek istiyorlarmışçasına önlerine tutulan servis tabaklarına eğilmişlerdi ve gerçekten de ortada oturan görüşe bakılırsa ötekilerin otorite saydıkları adam servis tabağından almazdan önce etten bir parça kesti. Herhalde yeterince yumuşak mı yoksa mutfağa geri mi gönderilmeli diye bakmak istiyordu. Sonuçtan memnundu ve onu heyecanla izlemiş olan anne ile kızı rahatlayarak Gülümsemeye başladılar. Aile yemeklerini mutfakta yemekteydi. Buna karşın baba mutfağa gitmezden önce oturma odasına girdi ve kasketi elinde eğilerek masayı dolandı. Adamlar da ayağa kalktılar ve sakallarının arasından bir şeyler mırıldandılar. Sonradan yalnız kaldıklarında yemeklerini hiç konuşmaksızın yediler. Sofradan yükselen tabak çanak sesleri arasında adamların yiyecekleri ezen dişlerinin hep duyulması... Tuhaf geldi Gregor'a. Sanki böylece ona, insanın yemek yiyebilmesi için dişleri gereksindiğini, dişsiz olduktan sonra en güzel çenelerin bile bir işe yaramayacağını göstermek istiyorlardı. Yemek istiyorum, dedi. Gregor kendi kendine üzüntü içinde. Ama onların sofasındakileri değil. Nasıl da besleniyorlar. Bense burada ölüyorum. Tam da o akşam... Gregor onca zaman boyunca keman sesi duyduğunu anımsamıyordu. Mutfaktan kemanın sesi geldi. Adamlar yemeklerini bitirmişlerdi. Ortada oturan bir gazete çıkarmış, ötekilere de birer sayfa vermişti. Ve şimdi üçü arkalarına dayanmış, hem gazete okuyorlar hem de prolarını tüttürüyorlardı. Keman sesi duyulunca dikkat kesildiler. Yerlerinden kalktılar, ayaklarının ucuna basarak holün kapısına değin gittiler. Ve orada birbirlerine yapışıp durdular. Geldikleri mutfaktan duyulmuş olmalıydı herhalde. Çünkü baba beyler keman çalınmasından rahatsız mı oldular acaba isterlerse hemen son verebiliriz diye seslendi. Tam aksine dedi adamların ortancası acaba küçük hanım yanımıza gelip çalmak istemezler mi? Çünkü bu oda çok rahat. Baba sanki kemanı çalan kendisiymiş gibi rica ederim memnuniyetle diye karşılık verdi. Adamlar odaya geri döndüler ve beklemeye başladılar. Hemen sonra da baba nota sehpasıyla, anne notalarla, kız kardeşle kemanıyla odaya girdiler. Kız, sakin sakin çalması için gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Daha önce hiç oda kiralamamış olan ve bu nedenle de konuklarına nezaket göstermeyi iyice abartan anne ile baba, her zaman oturdukları koltuklara bile oturmaya cesaret edemediler. Baba... Sağ elini önü kapalı üniforma ceketinin iki düğmesi arasına sokarak kapıya dayandı. Anne ise adamlardan biri bir koltuk verdi. Ve koltuk adamın rastgele bıraktığı yerde kaldığı için kadın da kenarda kıyıda bir yere oturmuş oldu. Kız kardeş keman çalmaya başladı. Anne ile baba bulundukları yerden kızlarının el hareketlerini dikkatle izliyorlardı. Kemanın çekiciliğine kapılan Gregor biraz daha öne çıkmaya cesaret etmişti. Ve başı oturma odasına girmişti bile. Son zamanlarda başkalarını bu denli az düşünmesine hemen hiç şaşırmıyordu. Eskiden düşünceli oluşuyla gururlanırdı. Oysa özellikle şimdi kendini gözden saklamak için daha çok nedeni vardı. Çünkü odanın her yanını kaplayan ve en küçük bir harekette uçuşan tozdan ötürü kendisi de baştan aşağı toza bulanmıştı. Sırtında ve gövdesinin yan taraflarında tüyler, kıllar ve yemek artıklarını da beraberinde sürüklemekteydi Her şeye karşı umursamazlığı artık eskiden olduğu gibi Günde birkaç kez sırt üstü yere yatıp palıya sırtını sürtmesine boş verdirtecek denli büyüktü Ve bu durumuna karşın oturma odasının tertemiz döşemesinde biraz ilerlemekten çekinmemişti Öte yandan ona dikkat eden de yoktu Aile kendini tümüyle kemana kaptırmıştı. Adamlara gelince, onlar önceleri elleri pantolon ceplerinde, nota sehpasının arkasında ve bütün notaları görebilecek kadar yakınında durmuşlardı ki, bu durum hiç kuşkusuz kızı rahatsız edecekti. Ama adamlar kısa süre sonra alçak sesle konuşarak ve başları önlerinde pencereye doğru çekilmişler, babanın kaygılı bakışları arasında orada kalmışlardı. Görünüşlerinden, Güzel veya eğlendirici bir keman dinleyecekleri varsayımında düş kırıklığına uğradıkları, dinlemekten bıktıkları ve salt nezaketlerinden ötürü ses çıkarmadıkları açıkça belliydi. Özellikle tümünün de içtikleri puroların dumanlarını, burunlarından ve ağızlarından üfleyiş biçimleri çok sinirli olduklarını gösteriyordu. Oysa kız çok güzel çalmaktaydı. Başını yana eğmişti. Bakışlarını notalarda hem sınıyarak hem de hüzünle gezdiriyordu. Gregor biraz daha ilerledi ve kız kardeşinin bakışlarıyla karşılaşmak ümidiyle başını yere yapıştırdı. Müzikten bu denli etkilendiğine göre bir hayvan mıydı gerçekten? Gregor kendisine o bilmediği ama özlemini çektiği besine götürecek yolun önünde açıldığını duyar gibi olmuştu. Kız kardeşinin yanına değin gidip eteğinden çekmeye, böylece de ona kemanını alıp kendi odasına gelmesini, çünkü buradakilerin hiçbirinin onun değerini kendisi kadar bilemediklerini söylemeye kararlıydı. Kız kardeşini artık en azından kendisi yaşadığı sürece hiç odasından dışarı bırakmayacaktı. Korkutucu görünüşü ilk kez işe yarayacaktı. Odasının bütün kapılarına aynı zamanda yetişecek ve saldırganları kovacaktı. Kız kardeşi ise zorla değil ama kendi isteğiyle odasında kalacaktı. Kanepede yanına oturup kulağını ona yaklaştıracaktı. Ve Gregor da ona kendisini konservatuara göndermeye kesin kararlı olduğunu, bu felaket araya girmeseydi kararını geçen Noel'de, Noel geride kalmıştı herhalde değil mi? İtirazlara aldırmaksızın ötekilere bildirmiş olacağını açıklayacaktı. Bu açıklamadan sonra kız kardeşi duygulanarak gözyaşlarına boğulacaktı. Ve Gregor da onun omuzlarına değin doğrulacak, işe gitmeye başladığından bu yana yakalık veya bant takmadığı boynundan öpecekti. Adamların ortancası babaya Bay Samsa diye seslendi. Ve başkaca bir şey söylemeksizin işaret parmağıyla ağır ağır ilerleyen Gregor'u gösterdi. Keman sustu. Ortanca adam önce başını sallayarak arkadaşlarına gülümsedi... Ve sonra bakışlarını yeniden Gregor'a çevirdi Görünüşe bakılırsa baba Gregor'u kovalayacak yerde önce adamları yatıştırmayı daha gerekli buluyordu Oysa adamlar aslında hiç de ürkmemişlerdi Ve Gregor onları kemandan daha çok eğlendirir gibiydi Baba adamlara doğru koştu ve bir yandan açık kollarıyla onları odalarına dönmeleri için sorlarken Bir yandan da gövdesiyle Gregor'u görmelerini engellemeye çalıştı Adamlar bu kez gerçekten biraz kızmışlardı. Ama babanın davranışına mı kızmışlardı yoksa bilmeden Gregor gibi bir oda komşularının bulunduğunu şimdi öğrenmelerine mi belli değildi. Babadan açıklama istiyorlardı. Kollarını havaya kaldırıyor, sinirli sinirli sakallarını çekiştiriyor ve ağır ağır odalarına doğru çekiliyorlardı. Bu arada kız kardeş keman çalışının ansızın kesilmesi nedeniyle içine düştüğü ne yapacağını şaşırmışlık durumundan kurtulmuş bir süre kemanı ve yayı tembel tembel aşağı sarkan elinde tuttuktan ve sanki hala çalıyormuşçasına notalara bakmayı sürdürdükten sonra kendini hemen toparlamış ciğerlerinin olanca gücüyle çalışmasına karşın yine de soluk almakta güçlük çekerek hala koltuğunda oturan annesinin kucağına kemanını bıraktıktan sonra yan odaya koşmuştu. Kardeşi ayağa kalkmıştı Gregor'un son bakışı Şimdi tamamen uyumuş olan Annesinin üstünde gezindi Daha odasına henüz girmişti ki Kapı acele kapatıldı Sürgülendi ve kilitlendi Arkasındaki ani gürültüden korkan Gregor'un minik bacakları ikiye katlanıverdi Bu denli acele davranan Kız kardeşiydi Önce ayağa kalkıp beklemişti Sonra hiç ses çıkarmaksızın öne atılmıştı Gregor onun geldiğini hiç duymamıştı Ve nihayet diye seslendi kız kardeşi annesiyle babasına Anahtarı kilidin içinde çevirirken Gregor kendi kendine peki şimdi ne olacak diye söylenerek karanlıkta çevresine bakındı Kısa zamanda artık hiç kımıldayamadığını anladı Buna şaşırmadı aslında o zamanı değin bu incecik bacakçıklarla gerçekten hareket edebilmiş olmasını tuhaf buldu. Bunun dışında kendini bir ölçüde rahat hissediyordu. Gerçi tüm gövdesi ağrılar içindeydi. Ama Gregor'a bu ağrılar gittikçe hafifliyormuş ve sonunda tamamen geçecekmiş gibi geliyordu. Sırtındaki çürümüş elmayla... Çevresindeki üstü tümüyle yumuşak toz kaplı, iltihaplanmış bölgeyi artık neredeyse hiç hissetmiyordu. Düşünceleri yeniden ailesine yöneldiğinde duygulanıyor, içinde sevgi duyuyordu. Ortadan kaybolması gerektiğini belki kız kardeşinden bile daha ciddi düşünmekteydi. Saat kulesinde sabahın üçü vurulana değin bu bomboş ve huzur verici düşünceler içinde kaldı. Pencerelerin dışındaki dünyanın aydınlanmaya başladığını da görebildi Sonra başı elinde olmaksızın tamamen önüne düştü Ve zayıf soluğu burun deliklerinden son kez çıktı Zeyt -Türk. Zeyt -Türk. Sabah erken saatte gündelikçi kadın geldiğinde Güçlü oluşundan ve acelesinden ötürü onca kez böyle yapmaması söylenmiş olduğu halde bütün kapıları öyle bir çarpardı ki o geldikten sonra evin hiçbir yerinde artık sakin bir uyku düşünülemezdi. Gregor'a yaptığı her günkü sabah ziyareti sırasında önce olağan dışı bir şey göremedi. Gregor'un mahsustan öyle hareketsiz yattığını ve hakaret görmüş gibi davrandığını düşündü. Ondan akıl ürünü her türlü davranışı bekliyordu. Rastlantı sonucu uzun saplı süpürge o anda elinde olduğundan kapıda durduğu yerden Gregor'u gıdıklamaya çalıştı. Bundan da hiçbir sonuç alamayınca öfkelendi ve Gregor'u biraz itti. Ancak onu hiçbir direnişle karşılaşmaksızın bulunduğu yerden oynatınca uyandı. Gerçek durumu hemen anlayınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Kendi kendine bir ıslık çaldı ama fazla oyalanmadı ve yatak odasının kapısını hızla açıp içerinin karanlığına doğru yüksek sesle bağırdı. ''Bakın bakın gebermiş, orada yatıyor işte, kuyruğu tamamen titretmiş.'' Samsa çifti yataklarında doğrulup oturmuşlardı ve gündelikçi kadının verdiği habere akılları ermezden önce kadının bağırması yüzünden kapıldıkları ani korkuyu bastırmaya çalıştılar. Ama sonra her biri kendi tarafından olmak üzere acele yataktan indiler. Bay Samsa yorganı omuzlarına aldı. Bayan Samsa yalnızca geceliğiyle kalkmıştı. Böylece Gregor'un odasına yürüdüler. Bu arada kiracılar geldiğinden beri Greten'in yattığı oturma odasının da kapısı açılmıştı. Grete sanki hiç yatağa girmemiş gibi tepeden tırnağa giyinikti. Solgun yüzü de hiç uyumadığını kanıtlar gibiydi. ''Ölmüş mü?'' dedi Bayan Samsa soran bakışlarını gündelikçi kadına doğrultarak. Oysa... Her şeyi kendisi denetleyebilir ve durumu denetlemeden de anlayabilirdi. Öyle sanırım dedi kadın ve kanıtlamak için Gregor'un ölüsünü süpürgeyle biraz daha yana itti. Bayan Samsa süpürgeyi geri çekmek istermiş gibi yaptıysa da vazgeçti. O halde dedi Bay Samsa şimdi Tanrı'ya şükredebiliriz. İstavros çıkardı ve üç kadın da onun gibi yaptılar. Ölüden gözünü hiç ayırmayan Grete, ''Bakın, ne kadar zayıfmış. Zaten uzun zamandır hiçbir şey yemedi. Yiyecekler verildiği gibi kalıyordu.'' dedi. Gerçekten de Gregor'un bedeni tamamen yamyazsı ve kupkuruydu. Artık bacakçıklarının üstünde durmadığından ve ortalıkta dikkati çekecek başkaca bir şey de bulunmadığından bu durum ancak şimdi fark edilebiliyordu. Grete. ''Biraz yanımıza gel'' dedi bayan Samsa... ...dudaklarında hüzünlü bir gülümsemeyle. Ve Greta başını çevirip ölüye bakmayı unutmaksızın... ...annesiyle babasının arkasından onların yatak odasına yürüdü. Gündelikçi kadın kapıyı kapattı ve pencereyi tamamen açtı. Sabahın erken saati olmasına karşın... ...taze havaya ılık bir esintide karışmıştı. Artık Mart'ın sonu gelmişti. Üç adam odalarından çıktılar ve şaşkınlıkla kahvaltılarını aradılar onları düşünen olmamıştı kahvaltı nerede diye sordu ortanca adam asık suratla gündelikçi kadına kadınsa parmağını dudaklarına götürdü acele hareketlerle ve konuşmaksızın adamlara Gregor'un odasına gelmelerini işaret etti adamlar gerçekten geldiler ve sonra elleri biraz eskimiş olan ceketlerinin ceplerinde Şimdi tamamen aydınlanmış olan odada Gregor'un ölüsünün çevresinde durdular. Tam o anda yatak odasının kapısı açıldı ve Baysamsa üstünde üniformasıyla gözüktü. Bir kolunda karısı, öbür kolunda da kızı vardı. Hepsi biraz ağlamış gibiydiler. Grete arada sırada yüzünü babasının koluna bastırıyordu. Baysamsa evimi derhal terk edin dedi ve karısıyla kızını bırakmaksızın kapıyı gösterdi. ''Ne demek istediniz?'' dedi ortanca adam biraz şaşkın ve dudaklarında yılışık bir gülümsemeyle. Öteki ikisi ellerini arkalarına götürmüşlerdi ve büyük ama kendileri için olumlu sonuçlanacak bir tartışmayı sevinçle bekler gibi sürekli birbirlerine sürtünüyorlardı. ''Baysamsa, ne dediysem onu!'' diye yanıt verdi ve kolundakilerle birlikte kendisiyle konuşan adama doğru yürüdü. Adam önce bir şey söylemedi. Ve sanki olaylar kafasının içinde yeni bir düzene giriyormuş gibi bakışlarını yere dikti, sonra ''O halde gidelim.'' dedi ve Baysamsa'ya baktı. Ansızın egemenliği altına girdiği bir alçak bu karar için bile yeni bir onay bekler gibiydi. Baysamsa iri iri açılmış gözleriyle birkaç kez başını evet anlamında sallamakla yetindi. Bunun üzerine adam hemen uzun adımlarla hole gitti. Deminden beri artık ellerini hiç kıpırdatmaksızın dinlemekte olan arkadaşları neredeyse sıçrayarak onu izlediler. Sanki Bay Samsa'nın onlardan önce hole girip liderleriyle bağlantılarını kesmesinden korkuyorlardı. Holde üçü de vestiyerden şapkalarını, bastonluktan da bastonlarını aldılar, konuşmaksızın başlarına eğip selam verdiler ve evden çıktılar. Bay Samsa... Yersizliği hemen belli olan bir kuşkuyla yanında karısı ve kızı olduğu halde daire kapısının önüne çıktı. Hepsi birden merdivenin korkuluğuna dayanıp üç adamın ağır adımlarla ama hiç durmaksızın uzun merdivenden aşağı inişlerini izlediler. Adamlar her katta merdiven sahanlığının belli bir dönem içinde görünmez oluyor birkaç saniye sonra yine ortaya çıkıyorlardı. Onlar aşağı indikçe Samsa ailesinin onlara duyduğu ilgi de azalmaktaydı. Ve bir kasap çırağı, çiğ ve kendini beğenmiş bir eda ile önce adamlara doğru sonra da onları geride bırakıp yukarılara ilerlediğinde Bay Samsa yanındakilerle birlikte daha fazla zaman yitirmeksizin korkuluktan ayrıldı. Hepsi birden artık rahatlamış gibi evlerine döndüler. O günü dinlenmeye ve gezmeye ayırma kararına vardılar. Çalışmalarına böyle bir ara vermeyi yalnız hak etmekle kalmayıp kesinlikle gereksinmekteydilerdi. Ve böylece masanın başına geçip özür dileyen üç mektup yazdılar. Bay Samsa müdürlüğüne, Bayan Samsa kendisine sipariş veren kimseye, Brete'de çalıştığı dükkanın sahibine yazmıştı. Mektuplar yazılırken gündelikçi kadın gideceğini söylemek üzere içeri girdi. Çünkü sabah yapılacak işleri bitirmişti. Mektup yazanlar önce kadına bakmaksızın tamam anlamında başlarını sallamakla yetindiler. Ama kadın yine de gitmeyince öfkeyle başlarını kaldırıp baktılar. Ne var? diye sordu Bay Samsa. Gündelikçi kadın gülümseyerek kapıda durmaktaydı. Sanki aileye verilecek büyük bir müjdesi vardı. Ama bunu ancak iyice üstüne düştükleri takdirde verecekti. Şapkasının üstünde neredeyse dimdik duran ve kadın işe başladığından bu yana Bay Samsa'nın sinirine dokunmuş olan küçük deve kuşu tüyü hafiften her yöne doğru sallanmaktaydı. İstediğiniz nedir diye sordu Bayan Samsa. Kadının evde en çok saydığı kişi oydu. Şey diye karşılık verdi kadın gülmekten neredeyse konuşamayacaktı. Yani şu yan odadaki şeyin buradan nasıl çıkarılacağını düşünmenize gerek yok diyecektim. O iş tamam. Bayan Samsa ile Grete sanki yazmaya devam etmek istiyormuş gibi yeniden mektuplarına eğildiler. Gündelikçi kadının şimdi her şeyi ayrıntılarıyla anlatacağını anlayan Bay Samsa elini uzatarak kararlı bir ifadeyle bunu yapmasına engel oldu. Kadın anlatmasına izin verilmeyince acelesi olduğunu anımsadı ve alındığını açıkça belli ederek herkese iyi günler diye bağırdı. Hızla geri döndü ve müthiş bir kapı çarpmasıyla evden çıktı. ''Akşam bunun işine son verilecek.'' dedi Bay Samsa. Ama ne kızından ne de karısından bir yanıt aldı. Çünkü gündelikçi kadın annenin ve kızın henüz kavuştukları huzuru kaçırmış gibiydi. İkisi yerlerinden kattılar, pencereye gittiler birbirlerine sarılıp orada durdular. Baysamsa koltuğundan kalkmaksızın onlara döndü... ...ve karısıyla kızını bir süre sessizce izledi. Sonra seslendi. ''Gelin artık buraya, eskiyi de unutun artık... ...ve biraz da beni düşünün.'' Karısıyla kızı hemen ona koştular... ...sarılıp okşadılar... ...ve mektuplarını çarçabuk bitirdiler. Daha sonra üçü... ...aylardan beri ilk kez evden birlikte çıktılar... Ve tramvaya binip kent dışına, açıklıklara gittiler. İçlerinde yalnız onların bulunduğu vagonun her yanı güneşin sıcak ışıklarına boğulmuştu. Koltuklarında rahat rahat arkalarına dayanarak gelecekteki olasılıkları konuştular. Ve yakından incelendiğinde bu olasılıkların hiç de kötü olmadığı ortaya çıktı. Çünkü üçünün de çalıştıkları işler bu konuda birbirlerine henüz hiçbir şey sormamışlardı, son derece uygundu... Ve özellikle sonrası için çok şeyler vaat etmekteydi. O an için durumlarında düşünülebilecek en ileri ölçüdeki iyileşme bir ev değiştirmeyle kolaylıkla sağlanabilirdi. Artık şimdi oturdukları Gregor'un bulmuş olduğu evden daha küçük ve ucuz ama daha iyi bir yerde daha kullanışlı bir eve geçmek istiyorlardı. Böyle konuşurlarken kızlarına bakan Bay ve Bayan Samsa ikisi de hemen hemen aynı anda olmak üzere Greta'nın yanaklarını soldurmuş olan onca sıkıntıya karşın son zamanlarda ne kadar güzel ve dolgun vücutlu bir kıza dönüşmüş olduğuna dikkat ettiler. Daha sessizleşerek ve neredeyse farkına varmaksızın bakışlarıyla anlaşarak kızları için artık uygun bir koca aramanın zamanının da geldiğini düşündüler. Ve yolculuklarının sonunda aralarından ilk olarak kızlara ayağa kalkıp da dipdiri bedeniyle gerindiğinde bu onlara... Yeni düşlerinin ve iyi niyetlerinin bir tür onaylanışı gibi geldi